Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrabbilalemin Assalatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala ee, ve dersini tabi e, hızlı ibare verip geçemiyorum e, bundan dolayı e, biraz şerhe giriyorum, izaha giriyorum izaha da girince biraz tabi ilim oluyor il, boş iş olmuyor ama ee, ne yapalım? İnşallah dersi sırayla takip ediyorum. Sizlerle de paylaşıyorum. Çok da istifade olduğunu düşünüyorum. Bağız etmesi e, gereken kişilere nasihat etti. Bu nasihat İbare olarak e, hızlı Yani okuyayım Sonra tefsirine ve şerhine geçeyim Çünkü ikisi aynı anda olunca karışıklık oluyor e, İlk de Dördüncü maddeye geldik Dördüncü madde neydi e, Mümkünse vaaz etme Öne geçme işlerine karışma dedi İmam Gazali Hazretleri Kendisinden nasihat isteyen talebesine E oğul diye başladığı Vasiyetlerinde Buyurdu ki Elinde olduğu sürece vazlık yapma işini üstlenme. E, Ama mecbur olursan, işte cenaze ortada kalıyor meselesi gibi farz-ı kifayet oluyor. E, yani şimdi benim başımda olduğu gibi yani. E, Birçok fitneden, kargaçadan kaçmam lazım. Birçok eziyet çektim, çile çekiyorum hala da. Ama yani vaaz etmekten, sohbet yapmaktan vazgeçemiyorum. Geri duramıyorum. Esasen istediğim, atladığım bir şey değil. Ama işte cenaze ortada kaldı meselesi var. Bizim temas ettiğimiz konulara bizim efendim ağzımızla, bizim üslubumuzla temas edilmiyor maalesef. Bu boşlukta bize vazife yüklüyor. Vazife yapmayınca da daha büyük bela düşerim, mesul olur mu ahirette diye mecburen bu sohbetlere devam ediyorum yani. Keyfimden de değil. Buradan meşhur olayım diye değil, para alıyorum diye değil hiçbir şey. Sohbetlerle ilgili bir ne para aldığım var. Ne efendim bir şeyim var yani. Ama bu mecbur oluyoruz. Keşke bu işi ifade edecek hoca efendiler yetişseydiler. Ee, yani hocalar çok da hitabet bu konuşma şekliyle. insanlara Allah'ın yaratacağı bir tesir tabii ayrı bir şey. Bir de doğruları çekinmeden söyleyebilmek meselesi. Söyleyebilmek e, bu da önem arz ediyor. Bundan dolayı yani vazılıktan sakın diyor ama e, illa da mecbursan o zaman dört şeyden sakın buyurdu. Birincisi yapmacık laflar sözler edebiyatlar işte laf salataları falan bunlardan kaç bunlar feizi bereketi tesiri kaçırır böyle e, yani kelimeleri seçerek cümleleri ayarlayarak konuşmak suretiyle insanları nasıl etkilerim falan ve ağlatırım zıplatırım bu bu şeyler riyaya gösterişe girer amellerine hatta der sevabını iptal eder buyuruyordu. Evet. İkinci maddesinde efendim e, derdin niyetinde işte cemaatim çok olsun kalabalık toplansın işte insanlara öyle bir konuşayım ki ağlatayım sızlatayım bağırtayım o bu canağınlar etkiliyor işte millete ağlatıyor falan desinler falan, falan bunlar şirktir gizli şirktir tabii insanın gav, gavur olmaz ama büyük günahkar ol bunlarda derdin olmasın derdin işte ahireti düşünmek önümüzde kabir var maşyar var işte de cevap vereceğiz. Mahşerin uzunluğu, ahiretin hesabı, muhasebesi yani o kadar zor ki. Evliyaullah'ın konuştuklarını okuduğumuz zaman yani öyle bir takva insanlar, takva sahibi veliler bu kadar korkmuşlar, uyumamışlar, yememişler, içmemişler. Şimdi bizim durumumuza baktığın zaman yani aklar yani yani. Normal akıllı durumda değiliz. Yani ahiret aklımız hiç çalışmıyor demektir. Yoksa bizim keyfimiz daha çok kaçmalı. Yani vaaz edenin dinleyenden çok kaçmalı. Çünkü mesuliyeti fazla, ilmi fazlaysa sorusu, cevabı fazla olacak. Vesaire. Ama senin derdin bu olmayıp işte kalabalık mı, cemaat oldu mu, kim geldi, kim çıktı falan, zenginler geliyor mu falan. İşte hava atacağım insanlar olsun mecliste falan. Bunlar çok şey. Ayıp şeyler. Allah için muhazeydenin işi değil yani ama nefis. Nefis taşıyoruz yani. Onun için bizi uyarıyor ikinci konuda. Üçüncü sakınman gereken geçen haftanın dersiydi. Orada da buyurdu ki devlet reisleriyle yöneticilerle işte her beldenin şey kaymakamından tut da amirinden, padişahından çık. Bunlarla çok karışıp görüşme, çok muhatap olma. Yani afet musibet gelir, sıkıntılıdır. İşte Kurbi Sultan Ateşi Suzan dedik. Yani mecbur olursan da çok met etme, çok övgüde bulunma. Yani onların işlerinde yanlışlar olabilir, e, zulümler olabilir, haramlar olabilir, günahlar olabilir. Yani insanlar neticede kuldur. Peygamber değil kimse, masum değildir. O zaman e, sen onları methusena ederek ortak olursun, tasvip etmiş olursun. Onun için en azından nasihat ediyorsan et ama methusena etmemeye gayret et Buyurmuştu. Şimdi dördüncü maddeye geldik. Ve râbi'û mimâ ted'ûk terk etmen gereken şeylerin dördüncüsü yani vaazlık yapacaksan hocalık yapacaksan din adına konuşacaksan fetva vereceksen öyle millette bir eee olur sana, etki olur senin etkin olursa ve burada sorumluluk yükleniyorsun. Buna göre ne yapmaman lazım? tek tekmele şeyen, hiçbir şey kabul etmemen lazım. Neden? Mini ata'ilü padişahların devlet reislerinin bahşişlerinden ve hediyalom hediyelerinden yani hediye verebilirler Bakşişler verebilirler falan falan. Beyin alim de sen bilsen de enniha bunlar minel helal Helal olduklarını Bilsen de Yani haramı zaten kabul edemezsin Milletin malını gasp etmiş oradan sana veriyorsa Bunu bilerekten nasıl alacaksın Hediye ediyorum ya hediye ediyorsun da Adamın parasını gasp etmişsen bunu böyle hediyesi mi olur Ama helal olduğunu bilsen de Yine de bir devlet yönetenlerin Hediyelerini kabul etme diyor. Tabi bu takva itibarıyladır, Çünkü fetva itibariyle hediye kabul etmek vardır. Ama ihtiyat evladır. Karışıklık ve şüphe olabilir mallarında diye. Bundan dolayı tabi sahabe arasında da bu konuda tatbikat farklı olmuştur. Ebu Zer radıyallahu anh işte 100 dinar mı neyse bir hediye ...bir emir verdiği zaman o... ...yani herkese veriyor musun böyle hediye... ...bana niye veriyorsun... ...şeklinde bir çıkış... ...yapmıştır. Ama İbni Abbas... hazretleri ki fıkıhta Ebuzer... hazretlerinden çok üstündür. İbni Ömer hazretleri fıkıhta Ebuzer... hazretlerinden çok üstündür. Şimdi 4 Abdullah'tan ikisi zaten onlar. Abdullah İbn Abbas, Abdullah İbn Ömer. Onlar hediyeleri kabul ederlerdi. Yani devlet reisinden de... ...gelse kabul ederler. Demek ki burada... ...haram manasında bir şey konuşulmuyor... Ama takva ve ihtiyat bakımından, e tabii sen de İbn Ömer değilsin, İbn Abbas hiç değilsin. Çünkü onlar en azından bir hediye kabul etseler de hakkını atmazlar, gizlemezler. Bu kişi bana ileride yine hediyeyi devam ettirir diye bu konuyu kapatayım demezler, harama göz yummazlar, şerarsızlıklara müsaade etmezler. Şimdi. E onlar gibi insanlar nerede? Onun için kabul etmemek evla olur diyor. Lenet tama çünkü bir beklentiye girersin. Yöneticilerden beklentiye girersen yufsidü'd-din. Dini bozar. Ya şimdi bu tabii beklentiyle para beklen olmuyor, rütbe oluyor, makam oluyor, memuriyet oluyor, bürokrasi oluyor, dekanlık oluyor. Yani din adına konuşuyorum şimdi. Bakanlık zaten, bir hocayı bakan etmezler de, ee, efendim, dekanlık oluyor mesela bir üniversitede bir ilahiyatçı için. Adam, alim adam, el-i sünnet adam tabii ki. E, fakat tabii bir makam mevki de itibar yani. Üneni üniversiteler kuruluyor, adam üniversiteye dekan oluyor, işte YÖK'te bilmem başkan oluyor, öbürü... Me yani memuriyet. Bu memuriyet beklentileri iyi şeyler değildir. E, çünkü vazifeler verilmelidir, istenmemelidir. Vazife veren mevkiler ehliyet ve liyakat esasına dayalı ihtiyar ve intihap seçim yapmalıdır. Efendim bana yakın, benim görüşüme yakın, benim adamım ben ne dersem onu yapar şeklinde bir yaklaşım haramdır. Onun için burada vazife sana tevdi edilince, yani bunu yapar mısın burada en ehil seni görüyoruz hükümet tarafından, devlet tarafından denmesi beklenilmelidir. E, kuyruğa girip sıraya girip illa beni de kan yapın illa beni şurada muvazzaf yapın şeklindeki yaklaşımlar İslamiyet'te uygun şeyler değil de Çünkü Bukhara hadis şerifinde de devlet reisliği de aynı tabi de hadis-i şerifte ne buyuruluyor ee, yani inneke inselta veya talepte olabilir mükiliteyleyha yani sen bir makama gelmeyi istersen Kendin talep edip de bunu zorlayıp hatta bir yere gelirsen Allah seni o makamla baş başa bırakır. Hadi becerde görelim. Muvaffak ol da bakalım. Bu Bukhari hadisi. Ama وَيْنِ rutite اُعِنْتَ عَلَيْهَا diye yani lafız şey olabilir tabi. Hadis-i şerifi böyle hatırlıyorum. Ama sana verilirse bir makam yani şu işi yap denilirse sen buna layık görülürsen o zaman Allah tarafından sana yardım edilir. O işi becettirir Mevla. Ama sen talep ettiysen yani ne atlıyorsun her şey yani? Ne mesuliyetli işlere giriyorsun? Al da gör. Buyurulur diyor Bukhari hadisinde. Bundan dolayı e, yani inşallah yetkililer, ehil insanları ararlar, arıyorlardır. Arıyorlardır diye düşünüyorum. Ama e, bakıyorum aşağıda çok bir Talep ve hırs ve beklentiyle kuyruk olanları da duyuyorum. Şu işi bana verin, bu işi bana verin. Yani yetkilileri de zora sokan işler. Yani ehli misin? Bırak da onlar tercihini yapsın yani. Yetkili makamlar da araştırırlar. İnsan kendine ben bu işin ehliyim der mi ya? Biraz da ayıp yani. Zaten bu ne diyelim utanmazlığı gösteren zaten layık olmadığı anlaşılıyor. Çünkü utanmazlıktır değil mi? Ben bana ver bu işi yapmamak lazım. Yani bir beklentiye girersen diyor, dini bozar diyor. Yanlış görüşün konuşamazsın, emre emredemezsin, kötülükten ne edemezsin, harama dur diyemezsin, el-i sünnete muhalif olaylara rastlarsın, bana ne dersin? Değil mi? Bunlar uygun şeyler değil. e Geçmiş alimler yani de neler anlatılıyor illaki hatta makam sahipleri, görev sahipleri ya Ömer Nasuh Efendi Diyanet Reisi'ydi ya. Birkaç yanlış yunluş var istediler veya kitabına uydur dediler. Yani tabi bunlar 40 sene evvelki şeyleri konuşuyoruz, 40-50 sene. E, Hemenos Efendi istifa etti. E çünkü neden? Ben yani Diyanet Reis'i isem sana, kitaba uymayan işe sana fetva veremem. Dedi. Yani bir istifa diye bir mekanizma var ama işleten var mı? Yok bir yere gelen mahkeme Kadıya Mürk gibi, tapulmal gibi oturuyor kardeşim. Cık. Yani sen... Memuriyet enniahatinde, e, o zaman işte burada anlatıyor Evliya Sultan, Ebu Gıyas, Ezzayt Hazretleri da devamlı mezarlıklarda durmuş, sonra şehre girmiş, yani hep mezarlıklarda ibadetle meşgul olurmuş Sonra Bukhara yani merkeze, şehrin merkezine gelmiş Allah yolunda sevdiği bir din kardeşim bu var çünkü o çok büyük sevaptır, Allah için sevdiğin birini ziyaret etmek yani mezarlıklarda da ibadetle meşgul oluyor ama demiş bir de bu ibadeti yapayım. Gelmiş. O zaman emir Nasr bin Ahmet diye bir hükümdar var. Bukhara emiri. Onun işte şeyleri var. Mürettebatı, çalışanları, işte, köleleri, hizmetçileri vesaire. Yani e, o da çalgıcılar, çengiciler, işte eğlence aletleri vur patlasın, çal oynasın falan. Onun evinden çıkıyorlar yani emir, vali yani şimdiki. Onun evinden çıkıyorlar. Emir de onlara bir ziyafet vermiş falan filan. O da onları görünce ya buna süküt durursak şimdi günah ortak olacağız. Ne yapalım? Allah'tan yardım istemiş. Ondan sonra ee, Onlara biraz böyle bir çıkışmış. Biraz da nasihat eder etmiş ama biraz çıkışarak yani ya ne yapıyorsunuz haramdır günahtır etmeyin gitmeyin falan falan. Onlarda doğru e, sultanın işte emirin Evine gitmişler. Ondan sonra demişler böyle böyle böyle. Ya özgürlüğümüz kalmadı bilmem ne. Kralın bahçesinde bile yani sarayın bahçesinde bile bir nefes alamayacağız mı? Bu adam yoldan geçerken bize böyle çıkışıyor, vaaz ediyor, şu yapıyor, bu yapıyor falan falan. Çarpmış emir. O zaman işte yüksek derecede şey. Ya demiş sen bilmiyor musun demiş sultanın ve emirin adamlarına karşı hareket yapan emire karşı yapmış olur. Nihayetinde de bu hapiste neticelenir, kodresi boylarsın. O zata diyor, bu Gıyaset, zat Hazretleri'ne. O da demiş ki, e, sen bilmiyor musun Rahman'a karşı çıkan cehennem zindanında sabah akşam zakkum yer. Ne biçim konuşuyorsun ya? Ne ne biçim konuşuyorum ya? Falan. Ondan sonra demiş, ben demiş işte efendim halifenin görevlisiyim demiş ya ben vali isem, beni halife atadı, vali yaptı demiş. E beni de demiş Allah demiş atadı tayin etti iyiliği emreden, kötülükten ne eden bir cemaat olsun buyurdu. Ben de gördüğüm münkarata, haramlara, günahlara sabredemem ve tahammül edemem. Doğruyu söylerim yani senin keyfin için başkası yaparsa vaz edeceğiz, senin adamın yaparsa Vay, valinin adamı diyeceğiz. Ben, ben bunu bekleme demiş. Beni de Allah tayin etti demiş yani. Yani ayet hadis okuyan, verdiği fetvalarda helal haram hususlarında kaynak gösterip ayet hadise dayanan kimin adına o, o fetvayı veriyor? Yes teftunek, habibim senden fetva soruyorlar. Kulülla üftü Söyle ki fetvanızı Allah veriyor. Yani Resulullah veriyor görünüşte çünkü sahabe Allah'ı görmüyor. Ama Mevla buyuruyor ki senin verdiğin fetva esas ben vermiş oluyorum. Alimler kendi kafalarından işkembe Bey kübra'dan atarlarsa şeytanın elçileridirler. Ama ayet hadisten dayanarak ben şatrancı haram dedim. Şatrancı haram dedimse Hz. Ali radıyallahu anh dört halifeden biri onun buyurduğu aynı hadiste geçen gibi sünnet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuyor. Hadisler de var. Hz. Ali kesin haramiyet beyan etmiş. İbni Ömer bu görüşte. Sahabe bu görüşte. 20-30 sayfa kaynak yazmışım kitaba. E ben şimdi burada hiçbir yorum yapıcı değilim. Nakil yapıcıyım. Yani nakle diyorum. Dolayısıyla sen bana çatmış olmuyorsun. İsmet Berkanları bilmem neleri. Yani beni bana çatan bana çatmıyor. O rivayeti ben naklettiğim az Ali'lere, İbn Ömerlere, sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ne buyuruyor sana fetva soruyorlar de ki fetvayı ben veriyorum sen vermiyorsun ki Hazreti Ali kafadan nasıl haram diyebilir? Hanefi, Hanbeli, Maliki, üç mezhep, cumhur ulema nasıl varam diyebilir? Bu kadar sorumsuz insanlar mı bunlar? E o zaman yani şimdi beni diyor halife tayin etti diyor vali. E şeyde ne diyor bu Hıyas Hazretleri? E beni de Allah tayin etti diyor yani. Çünkü ben diyor ayete göre konuşuyorum. İyiliği emredin, kötülükten ne yedin. Yoksa bela gelecek. E, azap gelecek. E, en iyilerinizin de duası reddedilecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani memlekette bela mı gelsin diyor haramlarınızı yüzünden. Bak şimdi e beni hadi Allah tayin etti diyor. Sayın valim diyor yani ne yapacağız diyor şimdi. Böyle bir durum ya, yani arada tabii ki bu 600-700-500-800'den fazla peki. işler tam burada tayin etmiyoruz. Benim okuduğum kitap kaç yüz senelik yani de tam şeyini bilmiyorum ben bu yani şeye bakmak lazım belki Nasr bin Ahmet valilik dönemi belki çıkar Bukara valisi ama bilmiyorum onu biraz incelemek lazım. Ondan sonra diyor ki Ben sana diyorum emire valiye sana diyor bazı sorular sorayım da diyor konuyu kapatalım diyor yani. Sor diyor yani olacak diyor ya bir şeyler isteyeceğim diyor. O da zannediyor ki bu da herhalde böyle çıkış yaptı mı kış yaptı sonunda muhtaç duruma düşmüş. Birkaç kuruş verirsek konuyu kapatacak falan zannediyor. Bunlar hep böyle zannederler yani. Ondan sonra diyor ki işte ya diyor ne olacak diyor yani. Bukaranın valisiyim diyor. Bir şeyler isteyim de konuyu kapatalım diyor. O da zannediyor ki 3-5 kuruşa bağlayacağız konuyu da. Kavga çıkmasın. Çünkü fitne çıkar. O zaman da biliyorsun şeriat zamanı ya. Şimdi çıkıp dışarıda anlatırsa. Valinin konağında her alem var hesabı. E tabi memleket karışır yani. Şimdiki gibi olmaz. Şimdiki gibi olmaz o da üçe beşe bağlayalım falan böyle. Buyur diyor. Ya diyor bir şey yok diyor ne isteyim diyor. Gençliğimi geri ver diyor ben çok yaşlandım diyor mesela ufak bir istek diyor. Ya diyor o benim benim elimde mi diyor ben istesem kaç yaş geriye gitmek istiyorum diyor. Onu ben yapamam diyor. Ya onu yapamadın tamam diyor daha başka bir şey ne olacak diyor. Cehennem bekçisine bir mektup yazıyorum. valisin ya diyor, bu kara amirisin diyor. Cehennemin hazinine ne diyor, bir mektup yazıyorum. Ben ha bir azap yapmasın diyor. Ben de buradan geçip gideyim diyor ya. Size de bir şey vazetmeme gerek kalmasın diyor. Niye gördüğünde haramı bin nasihat etmedin? Derse bana <gülüyor> yani kendimi kurtaramam diyor. Ya diyor sen ne konuşuyorsun diyor. Ben ne laflarımı şey, mevzuları karıştırıyorsun diyor ya. Cehennemin bekçisini nerede görmüşüm? Cehennemin bekçisi beni mi dinler diyor. Ondan sonra. Yani yine imanlı adam, vali. Tabii, şimdi böyle adamlar var ki, ne cehennemi lan der. Sus lan der, otur der. Ne ara mı der. Kaçıncı asırda yaşıyoruz. Mantıksız herif der bana. Diyorlar zaten bana. Diyor, der. Çünkü adamda <gülüyor> iman ayarı yok. Yani ayarı bozuk adama ben ayar çekemem ki. Ondan sonra, ya o zaman diyor... Bir şey daha teklif edebilirim. Benim de isteklerim bitti diyor. diyor cennetin hazini Rıdvan'a bir mektup yaz. Beni cennete soksun diyor. Ben de uğraşmayayım sizinle diyor ya. Vaz vaz vaz canım çıktı diyor ya. Şehirde gezemez hale geldik. Mezarlıklarda ibadet yapıp duruyorum. Şehre gelsem bir münkerat görüyorum diyor. Başımıza alıyoruz bela diyor. Bencariyorsam mezarlıkta diyor. Günah işleyen yok, bir şey işleyen yok. Ölüler diyor zaten. Haram işleme şeyini kaybetmişler diyor. Ben de rahatım diyor. Dedikodu da yapmıyorlar diyor. Kıybet de yapmıyorlar diyor. Dünya kelamı da konuşturmuyorlar. Beni de meşgul etmiyorlar. Mezarlıktan rahat yer bulamadım diyor. Ama diyor bir şey e, cennetin bekçisine mektup yazana. Bunu cennete sokar mısın? Sokarım. Bunu bir tescillesek. Ben de şehre geleyim gideyim. Ben de yani işim var gücüm var yoldan geçeyim. Be. Bu nedir yani haram gördükçe duramıyoruz falan diyor. Yahu diyor. Bunlar benim elimde değil diyorum sana Sen niye üsteliyorsun Konuyu neler tarafa çekiyorsun diyor Öyle mi? Peki diyor O zaman ben senin lafını dinleyemem Sayın Valim Emirim diyor Kusura bakma Ben Senin hatırın için Keyfin için harama helal Diyemem Senin adamların yapıyor diye de Göz yumup geçemem diyor Ben hakkı söyledim ben bütün isteklerin sahibi olan, bütün istekleri yerine getirmek elinden olan, cennet bekçisi de onu dinler, cehennem bekçisi de onu dinler, efendim gençliğimi de geri verir isterse, sağlığımı da geri verir isterse öldürür isterse kaldırır. Her işimin yedi kudretinde tasarrufunda Rabbimin. Ben o Rabbin yanındayım diyor. Ben senin yanında olamam diyor. Çünkü hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Ben senden nereye kadar yani, hapse atsan ne olur, öldürsen ne olur. Zaten ecelim gelmeden ölüm yok, iki gün sonra mülkün bitiyor. Hatta çoğu yöneticiler ölümüne kadar yönetici kalmıyor ki. Hele ki özgü dönemlerde biliyorsunuz, vezir-i azamlar, azamlar kelle kellesine giden gidene yani. Bir şey döneminde bazı üç tane vezir azam değişmekle kalmıyor, sürgüne gitmekle kalmıyor. Kimse kelle tek gidiyordu. Onun için yani diyor, senin elinde bir şey yok. Mevla her şey Mevlamızın tasarrufunda. Ben seni nasıl dinlerim diyor ya. Hiçbir şey yapamıyorsun diyor ya. Kendini kurtaracak halin yok. E, ne konuşuyorsun diyor. O da o zaman diyor ki, Efendim, tamam ya diyor Hoca Efendi Hazretleri'ni diyor, hürmet edelim, şey edelim diyor, serbest bırakalım size ne dediyse dedi, ne yaptıysa yaptı diyor yani. Yanındakilere, adamlarına neyse. Ne yapmış adam diyor ya. Doğruyu konuşmuş. Zaten gidiyor. Ağzını yapmış, tasatını yapmış gidiyor. Size müdahale etmedi, bir şey etmedi. Ondan sonra serbest kalıyor ama onlar zannettiler ki o haşiyesindeki adamlar kesinlikle hapis falan kelle gidecek yani. Çünkü saraya karşı orada kasır, o zaman tabii kasır deniyor. E, valinin kasrı, köşkünün bahçesinde bu alem eğlence, çalgı çengi yani şeyi masalar kurulmuş herhalde neyse. E tabi haramlar var alenen Haramları oradan da yandan geçerken Duramadı mübarek Ama hakkı söylemek neticesinde Ne yaptı efendim Halas oldu dünyada da kurtulursun Ahirette de kurtulursun e, Zahitlerden biri Diyor mesela Süleyman bin e, Malik bin Abdülmelik Herhalde Bilmiyorum Yani Abbasi de olabilir Emebi de olabilir O dönemin Adamlarını bana hatırlatıyor ee, krala şarap küpleri ee, giderken tabi oldu bazı böyle şeyler saraylarda şarap marap içmeler eski dönemlerde efendi bu olduğu da var şarap küplerini görünce devirmiş <gülüyor> mübarek küpleri kırmış sen padişahın yani padişah ki, Osmanlı padişahını kastetmiyoruz bunlar çok eski dönem yani Osmanlı da böyle Şarap, marap, küplem, müpten saraya girme falan böyle şeyler olamaz. Siz bakmayın o şarapçıların, şarapçı tarihçiler var şarapçı. Onlar iki de bir padişalları da bu işe çekmek için e, Fatih Sultan bile içer diyorlar. Murat Bardakçı'nın programında bu böyle çok kurafeler konuşuldu yani. Fatih Sultan'ın şarap içmesi ne mümkün? Fale niye melemi ne güzel komutan diye hadis var hakkında ya. Şarap içene Resulullah böyle der vaşa yani. Allah Rasulü mü tekzip ediyorsunuz ya? Yani bir, acayip insanlar, acayip bir gevşeklik. Ve yani bir insan ölmüş diye, seni mahkemeye veremiyor diye, iftira hakaret cezası açamıyor diye, arkasından tarih adına yalan konuşmanın ne anlamı var? Fatih Sultançal, içeride meçeride, haşa. Yani Osmanlı döneminde yok bu. Bir iki tanesinde bir zaman olmuş, gençlik döneminde bir dönem, isim vermeyelim. Sonra tevbe etmişler, dönmüşler. Zaten vazifeye geldikten sonra yahu, Şeyhul İslam adam, adamın küpü kafasında kırar ya. Şeyhul İslam, padişahlar Şeyhul İslam'a bağlı ya. Çit çıkaramaz ya. Fetva meşrikatı var ya. Sen ne zor Akıl mantık dışı yani. Osmanlı'daki disiplin, devlet disiplini dünyada kuruldu, kimse kimsede yok. Saniye santim şaşmaz ya. Her şey disiplin altında yani. Şahidi var, şuhudu var. Sen öyle iş olur mu yani? Gençliğinde hani padişah olmadan, Şehzadelik dönemidir, belki bir iki tanesinden böyle bir rivayet, onlara da inanmak istemiyorum ve inanmıyorumsa da bir kayıtlarda, kuyutlarda var. E gören mi yazmış onu? Değil. Hep yazanlar birkaç yüz sene sonra yazmışlar. Aynı dönemde de değil. Onun için İslam'a göre bunların şahitliği de geçerli değil. Çünkü görgü tanı değil. Bundan dolayı da onlar zaten delil niteliği taşımıyor. Ondan sonra efendim, ee, ama eski dönemde duyuyoruz yani Emevi'de, Abbasi'de bazı, e, bazı halifelerde ve da Halifelerden de ziyade emir, yani emirler çok o dönem. Çünkü halife vali tayin ediyor her bölgeye, yani o valiliklerden çok, çok valiler var işte. Bu Selimhan bin, Malik bin Abdülmelik'in işte şarap küpleri gidiyormuş sana şarap, Allah'tan biri kırmış. Ocağa çağır, e, tabii şeyini huzuruna çıkartmışlar. Padişah. O da efendim padişah olmayabilir. Yani şey de olabilir. Vali tipinde benziyor. Bir katırı varmış. Öyle bir katırmış ki eline geçirdiğini öldürmeden bırakmaz. Katırlarda da demek böyle kabiliyetler var. Yani bir eline geçirdi demek serbest bıraktığın katırla birini bir yerde Kaçmıyorsun yani kaçamadınsa mutlaka öldürülmüş o katır. Çünkü sende silahın yok bir şey yok onu durdurmalı bir seni böyle. Boş vaziyede katırın önüne atarlamış Vezir demiş ki bu zahit demiş nedir demiş ya. Kasra gelen demiş küplere müpleri şey diyor müdahale ediyor ya. Demiş atalım şu katırın önüne de görsün. Ondan sonra atmışlar bir gecede bırakmışlar. Ondan sonra sabah bakmışlar o katır onun önünde böyle diz çökmüş ona böyle. E, sürünüyor teberruken katır anladı da bunlar anlamadı. Bereketlenmek için böyle yanında falan Allah, Allah morali düzgün, yüzü düzgün hiç çünkü katır adamı ne yapıyormuş biliyor musun? Ağzını yüzünü bursa, bacağına çeviriyormuş yani. Öyle kırıyormuş, çırıyormuş tekmelerle, şeylerle, şiftelerle. Ya buna bir şey olmadı. Ya yani demişler bu mer evli Allah'tan bir atmış. Buna katır aslan falan sökmez. <gülüyor> Özür dilemişler. Efendileri falan falan şey neyse çıkartmışlar. göndermişler. Yani eski ölü Allah, ulama saraya da giderdi, kasra da girerdi. şey görüşürdü, görüşürdü ama nasihat etmek için giderdi. Beklentisi yoktu. Nasihat etmek de pahalıydı pabuç. Sonunda katının önüne atarlar, aslanın önüne atarlar. Sonunda hapse atarlar. Bunları da göze alarak giderlerdi. Bu adamın beklentisi olabilir mi? Nerede Şirigole Hoca? Nerede? Beklentisi olmasa bile korkusu var. Atarlarsa ben içeri ben ne yaparım? Onun için doğruyu söyleyemezler. Efetönün efendim e, e, 2008, 2009, 2010 en güçlü olduğu dönemler. 2010 11, beni içeri attıkları. Yani o senelerde pek arkadaş bulamadık yani. Bunların dizisine, bunların kastesinin adına, bunların televizyonun ismini vererek, bunların nikah yaptıkları, dinarası diyalogları, şiirler, bütün teferruatıyla reddiye yapmakta arkadaş bulamadık yani. Çünkü onların gücünü herkes biliyordu. Ben bilmiyor muydum yani? Ben de biliyordum FETÖ'nün ne kadar gücü var. Bak işe rahat hat, temizlenemiyor. Her gün 20 kişi, 50 kişi, 30 kişi gözaltına alıyor. Her gün. Daha da bitmesi Süleyman Bakanımız ne diyor? Daha işin yüzeyindeyiz diyor. Dün açıklama yaptı yani. İşin yüzeyindeyiz diyor daha. Derine inemedik. Siz bizim bildiklerimizi bilseniz bir saat iki saat uyuyamazsınız. Uykunuz kaçar diyor. Bakan söylüyor bunu yani. Sen ne konuşuyorsun? Biz bilmiyor muyduk bunların bu kadar gücü var her yeri elamşı? He. Ama hakkı söylemek lazım idi. Millet şirkete düşmesin. E söylemek nasip oldu elhamdülillah. O zaman söylemek önemliydi. Şimdi zaten atış serbest. Seni söylemek çok önem arz etmiyor. O zaman söylemek önemliydi. E şimdi o zaman biz e, beklentiyi bırak. Çünkü bazı insan beklentiye girmez. Benim zaten hiç beklentim olmadı kimseden bugüne kadar. Ama... Bazı insan korkar. Çünkü beklentim yok ama kardeşim hapse de dayanamam der. Bu da ayrı bir tehlike canibidir. Ama Allah için alimler böyle yaptılar. Bizim Alaeddin Efendi babamız e, hamamda e, yıkanırken işte paşanın biriymiş. Osmanlı dönemi biliyorsunuz. Dört, dört padişahın huzur hocasıydı yani Alaeddin. Efendi. Çok uzun yaşadığı için 60'a kadar yaşadı. Yoksa padişah döneminin adamı peştamalı biraz üste çekiyormuş. Dizinden yukarı falan. Hani şimdi de öyle kese yaparken, masaj yaparken köprük masajı bilmem ne çekiyorlar şeyi. Yani hapşe topluyorlar hani meselesi. Ama diz kapağından yukarısı ne oluyor? Haram oluyor, avret oluyor. E sen de ona bakman haram oluyor. Avretini açmış oluyor. E şimdi burada ne olacak? En nihayetinde ne yaparsın? Ya burada şerata rahat edilmiyor mu? Hamamda da Çıkıp gitmen lazım. Sen hamamı terk etmen lazım. Ya da ''Kardeşim lütfen, e, avret yerlerinizi örtmeye dikkat eder misiniz?'' Di, diyebilmen lazım. Diyebiliyor musun? Diyemiyorsan, hamağa girmeyeceksin. Evindeki banyoya gireceksin. Ama alader efendi bu. Takar mı ya? Kralını takmaz. Ne mahkemeler, ne abisler, ömrü hapislerde geçti. Ya bu ne demiş şöyle? Karşısında bir adam yıkanıyor. Demiş bu ne dizinden yukarı çekti peştim hali. Şuna demiş söyleyin. Avretin örtüsü falan. Efendim sen ne yapıyorsunuz ya? Ne oldu demiş. Bilmem ne paşa demişler. Osmanlı paşası. Ne paşasını demiş ya. ağzını paşasını demiş. Demiş hey hacı. Avretin örtü avretini demiş. Haram haram diye bir şey var demiş. Sen ne karışıyorsun bilmem ne falan Paşa'ya Bir almış takunyayı Paşa önde alader efendim o bu arkada Biraz gitmişler yani Hamam dışına kadar Şimdi Onlar aslandı derdi Efendi Hazretleri Bizde o aslanlık yok derdi Tevazu için Söylüyor da Biz tevazu için söylemiyoruz bizde Çakallık bize düşmüş Nereden aslan olacağız Dinimiz için canımızı feda etme şeyimiz yok yani, kabiliyetimiz. Maalesef. Birçok hocaefendi de de göremiyorum bu hareketleri. Bende de yok. Ha bir konuşma safhasında bir şeyler konuşuyorum. Onu da yapmıyorlar. Ama hakkını vereceksen, hamama bile girmenin hakkını vereceksen, bak, şerahsızlığı göreceksen, o zaman gözünü yum olmaz. Ya çıkıp gideceksin. Ya da müdahale edeceksin. Nasıl müdahale edersin? Ya kardeşim, burası umumiye açık bir durum. Sen burada ne değilsin? Kendi özel kabininde değilsin. Hani tutarsın e, çekirge hamamlarında özel kabin. Anladın mı? Kabinin kapısını kapatırsın. Ondan sonra nereni açarsan açarsın. Kimse yok. Ama hamam dediğin yerde umumi bir şekilde 3-5 kişi 10 kişi yıkanabiliyor yani kaç kişilikse. E sen şimdi burada avret yerini açtığın zaman biz, bizi de günah sokma kardeşim. Bu ayrı bir şey. Yoksa adamın özel hayatına müdahale değil. Çünkü neden? Umuma açık yer özel hayata girmiyor ki. Ese ben de varım yani burada. Sen de benim hakkım hukukum rahat edeceksin. Ben de senin. Tabi Allah'ın hukuku kulaklarından önce gelir. Allah'ın hukuku bu zaten haram ya. Haram kimin hakkı? Allah'ın hakkı benim hakkım değil ki. Sen benim haram dediğime bir şey inanmıyorsun. Dama haram dedim, sen inanmıyorsun. Tavla haram diyorum. Fakat Asallahu Aleyhi ve Ebu Davud hadisi, tavla oynayan Allah Resulü'ne isyan etmiştir. Ne biçim haram diyor? Niye haram olsun ya ben kumar oynamıyorum ki? Ya kumar oynuyorsan zaten konu kapanmış. Kumar zaten haram oldu ayette ayetle sabit. Yani kumarı konuşmuyor ki bu hadis. Kumarsız oynayanı konuşuyor. Kumar oynayana zaten ayrıyetten hadis lazım değil ki. Ayet var. Ya senin hiç mi aklın hafsalen? Beynin gelişmemiş yani. Laf anlamıyorsun yani. Bu kadar da satranç oynuyorsun hala aklın gelişmemiş. Yani bak ben sana diyorum ki tavla oynayan, satranç oynayan işte bunlar heykeldir, bunları bırakın ateş közü tutun bunlara tutmayın. Hazreti Ali söylüyor. Beyakı, sünneli kübra, kaynağım var. Cildim, sayfam her şeyim açık. İsteyen hoca isteyen diyanetten de girebilir. Kaynaklarımı Arapçasını görebilir. E sen diyorsun ki ben kumar için oynamıyorum ki. Allah Allah. Ben diyorum ki yel değirmeni. Sen diyorsun ki anladım yel değirmeni. Ama suyu nereden geliyor? Ya sen şimdi anladın mı yel değirmeni? Yel değirmeni olduğunu anlasan bir daha suyunu sorar mısın? Ya ben sana diyorum ki bu şekilde hadis var. Tavla için var. Satranç için var. Şu için var. Bu için var. Diğer oyunlar için var. Mesela, Nert diyor. Neredeşir diyor. Hadis-i Şerif'te var. isimler var. Nert tavla zarla oynana bütün oyunları söylüyor. Nert, e bu Davut hadisi ya. E şimdi e zaten ben kumar yapmıyorum ki. Ya kardeşim zaten kumar yapsan, kumar yaptıktan sonra istersen burada gel, tavuk tavun kemiyle oynayalım. Bir kemiğini bir sen kopar, kemiğin bir tarafını ben koparayım. Eğer kumarına oynuyorsak burada tavun kemiği de aram olur. Yani kumar olduktan sonra bu hadisin manası kalmıyor ki. Hala anladım diyor. Onun için vazife yapacaksan ortamlara gireceksin. Hakkını vereceksen konuşma yapacaksın. Hakkını vereceksen insanlarla ilişkiye gireceksin E git tamam ben valiyle aramayım, emirle sultanla aramayayım. Tamam görüş o zaman da hakkını ver diyor. Bu Evliyaullah'ın durumunu görmüyor musun? Hapçı da göze alıyor. Katırın tepmesini de göze alıyor. Aslanın şeyini de göze alıyor. Ya, yani, o bir zat, neydi adını şey, rabıta kitabına yazdım da, ee, yine Evliyaullah'tan, İbn-i Tolun zamanı yani, çok eski, Mısır'da Tolun oğulları dönemi, devletin dönemi de, İbn-i Tolun onu hapse attı şeye, zindana attı o zatı, Evliyaullah'tan, Bunan el-Hammal olabilir, Bunan el-Hammal radıyallahu Teala. Yani aslanlara attı hem de aç bırakılıyor aslanlar. Günlerce aç bırakılıyor. Yani o devamlı hazırda var öyle aslan. Yani atılacaksan bir cezaya aç aslan beklemesi lan. Çünkü gözü bütürü bekler. Aslan kaç saatte aç çıkacağını. Öyle değil. Aslan aç bekletiliyor. Önüne attığın zaman parçası kalmaz. Kaç tane aslan aç. Bunal el Hammal Hazretleri radıyallahu. Yani İbn Tolun zamanı attılar aslanların önüne gece sabaha kemiği kalmaz. Bir de baktılar sabah aslanlar efendim tebasmuş ediyor. Böyle yanaşmışlar üzerine sürmez. O da onlardan kaçıyor. Yani işte salyaları değerse <gülüyor> elbisede ne cansız olması hesabı. aslanlar da bizden ne kaçıyorsun dercesine biz Allah dosttan seviyoruz hareketi yapıyor. Bu tarihi bir vaka ya. Tarihi bir vaka. Ve e, diyorlar ki Bünen Hazretleri'ne Aslanların önünden alındıktan sonra Ya aslan tok değil ya Hadi tok olsa can istemedi yani Aslan şimdi insan etini belki o kadar sevmeyebilir öküz varken Aslan niye insan yesin şimdi Mis gibi öküz yiyor Belki insan etini beğenmez ama aç kaldığı zaman <gülüyor> Zor oyunu bozar yani <gülüyor> Öküz möküzü nerede bulacak hapishanede Aslan da hapishanede çünkü Ne oldu bu sefer Dediler efendi hazreti ya dediler bu kadar aç aslanlar Saldırdı sana Eee Hiçbir şey hissettin mi böyle heyecan falan? Bizim olsa tansiyon. Zaten aslan yemeden önce kalp krizi tak. Aslanın da işi kolaylaşır. Can çekişmeden gidersin yani. Çünkü hemen kalp krizi bizde. Bütün damarlar tıkalı olduğu için bizde kalp krizi kolay oluyor bizde. Tak gidiyoruz. Dediler efendim durum ne? Hiç heyecan hissettim. Ya çok heyecanlandım dedi ya. Yapma ya sen. Hiç fark edilmiyor. Ya sormayın dedi ya. Bütün sabaha kadar çok rahatsız oldum. dedi. Allah Allah! Dediler bu evliyadan bu lafı beklemiyorlar. Dediler Efendimiz niye yaşıyor musun? Yahu dedi, fıkıhçıların ihtilafı var dedi. Bu aslanlar yırtıcı canavarların salyaları et midir, temiz midir? Şimdi geliyorlar dedi ki beni öpüyorlar, beni yalıyorlar dedi. Yani şimdi dedi nereme sürtünü ne oldu? Ben dedi burada abdest imkanım yok, elbise değişmeye imkanım yok. E, namazlar kılıyorum, gece namazı kılayım, sabah namazı kılacağım. Yani necaset bulaştı. Aslanlar da şapur şapur beni yalıyorlar diyor. Öyle üzüldüm, öyle sıkıldım, öyle bunaldım diyor. Niye diyor? Ya fıkıhta da kesin değil de diyor. Müştehitler arasında ihtilaf var. Ben diyor şüpheliye de girmek istemiyorum ama diyor ne yapacağım diyor. Geliyorlar diyor bana. Bütün üstüme süründüler diyor. Mevzuya bak. Adam orada zaten ölmek üzereyim. Salyası necis mi tahir mi? <gülüyor> ne alakası? Aklımın ucundan bile geçmez. Yeter ki canımı kurtarayım da. Namazı da kaçırsan olur. Namazı da kaçırsan olur yani. Hiç fark etmez. Çünkü bizdeki din anlayışı böyle bir gevşek bir din anlayışı. Din bizim içimize işlememiş. Daha bir oyunla, damayla, tavlayla, satrançla karşılaştığımızda Hz. Ali, İbn Ömer, Hz. Ayşe, Hadis-i Şerif, İmam Suyuti'ler, deylemiler, kaynaklar, İbn Hacer'ler falan falan falan. Bir cilt kitap yazarım müstakil. Zaten 30-40 sayfa yazdım kitabın içinde bölüm olarak. Bunların hiçbirinin önemi yok. Neden? Oyuncağımızı elimizden alma diyorlar. Oyuncağımızı elimizden alma. E şimdi bu insanlar bu kafayla ben dahil. Orada o oyuncak benim de başka oyuncağım var. Herkesin kendine göre bulduğu bir oyuncak var, kusura bakmayın. Kendini fuzuli meşgul eden işler, fuzuli. Ne dünyaya yarar, ne ahirete yarar. Memleketin kültür seviyesine ee, bak. Mesela haberlerde bir çocuk çıkmış, neyse bir şarkı söylemiş, bilmem ne bilmem ne. 50 milyon mu ne izlenmiş? 50 milyon. Bütün ana haberlerde bunu veriyor şimdi. Memleketin kültür seviyesini anlatıyorum size. Laflar ve içerikler manasız. Hiçbir şeye, kültürel bir şeye dayanmıyor. Zaten kültürel, mültürel bir şey söylesen de dinleyen yok. Yani şarkıda söylesek söylesen kimse dinlemez. Çünkü Farsça geçerse, Osmanlıca geçerse bilmem ne eski makam, onları açmıyor. Onlara arabesk, carabesk, darabesk ondan sonra vurdu, devirdi, kırdı bilmem hipop, mipop, pop bir şeyler, bir şeyler. Çok kültürlüler ya. 50 milyon bunu izliyor Tıklanıyor izleniyor 50 milyon Sen burada Adamı cehennemden kurtaracak bir şey anlatsan Desen ki Seyyidül İstiğfar Akşam okusan sabaha kadar ölürsen cennetlik olduğuna Rasulullah yemin ediyor Sabah okusan akşama kadar ölürsen kesin cennetliksin Rasulullah s.a.v yemin etmiş Buhari hadisinde de var Buhari dedi desen bin, bin milyon bile tıklanmaz Çünkü ne? ne bu ya? Ne bu diyecek ya? Ya kardeşim sen cennete gidemezsen nereye gideceksin? Hayır cennete gidemezsen nereye gideceksin? Bana söyle yani Müslümansan. Ferik fil cenneti ve ferik u fil Ya cennette bir fırka ya cehennemde öbür fırka diyor Kur'an. Gideceksin cehenneme yani. E cennete gidemezsen. Peki cennete. E bu duayı okumayan cennete gidemiyorum. Ben onu mu dedim şimdi ya? Ama bunu okuyan kesin o gün ölmesi denk gelirse bak. Bu da ne demektir? Her sabah akşam ilk işim bunu okumak demektir ki cenneti karantile. Radallahu mecirni minennar akşam sabahın peşine dünya kelam konuşmadan. Yedi kere okursan kütübeleü civarun minennar ateşten kurtuluş yazılır. Bu da İbn-i Mace kaynaklı. i̇bn Mace hadise. Çok önemli değil mi? Çünkü neden? Yanmak nasıl bir şey? Kibritle deneyebilirsin. Dayandınsa daha kuvvetli bir ateş. Daha kuvvetli, daha kuvvetli. Dayandığın kadar seviyeyi yükselt. Yani direniş gücüne göre. Yoksa sen kibritten değil. Sönmüş külde takılırsın daha ya. Sönmüş külde takılırsın ya. Geçemezsin ileri yanarsın yani. Ee? E sana cehennemden berat garantisi veriyor. Veya cennete yüzde yüz Resulullah sallallahu aleyhi ve efendisi yemin etmiş. Allah'tan almasa vahiy nasıl yemin edecek? Cennet Resulullah'ın elinde değil ki. Mevla vahy ediyor. Hadisler vahidir demiyor muyuz? Peki bu Bukhari hadisi. Tamam. Kaç tıklanırım ben bunu söylediğimde? 25 senede de millete nasıl ettiğim, dua kitabında ilk yazdığım şey. Kaç tıklanabilir? Ne milyonu ya? Birkaç yüz bin şey etmez. İlgilenmez. Ha tıklanmak mıyım değil. Neymiş bakalım diye tıklar. Diyelim 3-5 milyon tıklandım. Kaç kişi amel eder? Kaç kişi telefonla indirir? Kaç kişi resmini çeker? Kaç kişi hafızayı alır? Kaç kişi sabah akşam bakar? Okur. Kaç kişi? 5-10 bin bile tahmin bile etmiyorum Türkiye genelinde. Seyir İstifar okuyan sabah akşam. 5-10 bin bile tahmin bile etmiyorum. Neyden yani mas kılanlar çoğu böyle şeyler okumuyor zaten. Nereye gidiyoruz ya? Bir zurnacını bir şey. 50 milyon tıklanıyor. Millet oyun oyuncak seviyor arkadaşlar. Ayet-i hadis sevmiyor bu millet ya. Dua, zikir alışmamışlar zikir dua yapamıyorlar ya. Namazı bile selam bırakıp kalkıyor gidiyor. Allah'tan Osman Necdadımız şu ayet-i kürsüleri, tesbihleri cemaatle bağlamış da Vehhabiler de ona bidat diyorlar. Hepten millet namazı kılan çıksın gitsin istiyorlar herhalde. Hiç olmazsa adam bir 33 yüzü Allah diyor ya. O da müezzinin ilanından. Camilerde müezzin ilanı olmasın Mekke gibi. Mekke Medine'de ve abiler ilan yapmaz. Selam verilir bitti. Herkes başlar dır dır dır dır. Bütün faziletleri kaçırır. Dünya kelamı konuştuktan sonra çekse de boşuna gider. Çünkü dünya kelamı konuşmadan o 33 çekecek. gidecek. Yine hiç Osmanlı Osman kabr nur olsun. İşte o sistemi yapmışlar da. Yani genel camilerde yine bir millet bir tespih çeken biraz kalıyor yani. Gerçi cumadan sonra dörtte bire iniyor. Tesbihi bekleyen. Yani Cuma'dan sonra dörtte bir. Yani on, on beş saflık cami bir buçuk saf kalıyor. Tesbihe. Ayrı dava. Ya neyse yine kalan hiç olmasa ne yapacağını şaşırtmaz. <gülüyor> Müezzin ilan ediyor yani. E ne yapacağız ya? Onun için kültür bu mu ya? Kendini cehenneme atacak şeyleri bilmek. Ateşe sevk edecek şeyleri bilmek. Kültür buna mı diyorsunuz? kendini cennete garantileyecek, cehennemden beraat aldıracak ilimler, ayetler, hadisleri efendim bilmemek. Buna mı kültürlüyorsunuz ya? Bu hadisleri bilen adamlara kayıre ciddi ne anlatıyor ya millete? Bu ne bir ne verebilir bu adam? Hakaretler, aşağılamalar, dışlamalar falan filan. Tabii bu arada dinleyenlere de hakaret olmuş oluyor. Çünkü onlar da kültürsüz ki beni dinliyorlar. Ama ben büyük şeyler konuşuyorum. Bugün ölseniz kabirde karşınıza çıkacak şeylerden bahsediyorum. Ebedi ahiretinizle ilgili şeyler aktarıyorum. Sizi ateşten kurumak, kurtarmak için size acırsam Allah da bana acır. Ben de cehennemden kurtulmuş değilim. Başıma ne gelecek belli değil. Bir Müslümana bir doğruyu söyleyeyim ama kaça patlarsa patla. Patlıyor. patlıyor zaten kaça. Patlıyor. Ama doğruyu söyleyeceğim ki, o tamam. Ben sana ne yaparsan yap bütün oyunlar helaldir. İstediğin gibi oyna Kumar olmadıktan sonra ne yaparsan yap böyle bir şey yok. Kumar olmadıktan sonra diye bir şey yok. Hadislerde tavlayı kumarla alakalı söylemiyor. Zar olanların hepsi. Vel ezlamur için zarlar pisliktir diyor. Kur'an ayet. Minameli şeytan şeytan işidir diyor. Fekirini bu, bunlardan sakının buyuruyor. La alekutufülun olakifeleharesiniz. Yoksa bedi kurtulamayacaksınız ayet ya. Anlatamıyorsun, dinle demiyorsun. Onun için. Vaazı nasihat edecek adam ne yapmamalı? Yöneticilerle falan çok has bir hal, haşır neşir olmamalı. Niye? Çünkü bu insanı onlardan beklentiye sokar. Beklenti de ne yapar? Bürokrat olarak atanayım veya hediye alayım veya şunu alayım, bunu alayım, ihale alayım falan. En azından bürokrat olarak atamam olsun, dekan olayım, işte ilahiyatta öğretmen olayım falan falan. Kadroya gireyim yani. Kadroya gireyim. Bazıları çok ucuzcudur. Bir kadroya girmek için helal-ı haram da der. Böyle ucuzcular da var. E o zaman diyor ya hakkını vereceksin görüşeceksen, helal-ı haramı anlatacaksın diyor. Ya da diyor hakkını veremeyeceksen, beklentiye girip dinini ifsat edeceksen, ahiretini düşün ve de ahiretini helak etme diyor. Evladım diyor İmam-ı Gazali Hazretleri. O zaman bu boğazına saati ve iyiliği emretmek, kötülükten ne etme işi sana göre değil, diyor. Çünkü adamına göre muamele. İşine gelmediğimi es geçiyorsan, helak olursun, diyor. İşte önümde yani ben, ben dersin o okuyorum burada ya. Helal olduğunu bilsen de diyor, hediyelerine mediyelene heveslenme. Tamağa girersin beklentiye, dinini bozarsın. Diyen ne o? Çünkü diyor, yetevelledü doğar min bu işten el müdahinetü yağcılık duvar diyor. Yani beklentiye girmek adamı yağcılığa sevk eder, yalakalığa sevk eder. Bu da olduğu zaman ve murahatü canibim onların e, tarafına gözetme. Yani bu valiye dokunacak. Veya emirin oğluna dokundu. Veya sultanın efendim damadı vezir-i azam veya değil, akrabasından birinin yaptığı bir iş. Şimdi bunun hakkında konuşmayalım. E bu şimdi olmuyor abi. O zaman sen diyor, e, onların tarafını gözetmen gerekir. Yağcılık yapman gerekir. ve muvafakatu fi zulmim. Yaptıkları zulüm olur, şirk olur. Ondan sonra ehli sünnete muhalefet olur veya amelde zulüm olur, gasp olur da olur veya öyle ya, adam yönetim elimde diye Al-Kur'an başketsenlik yapabilir. Eskiden daha çok tabi bunlar. E, yani eski dönemler krallıklar dönemini döneminde kim kime ne sorabilir yani? Tarlanı bayırını alıp giderler. Valinin adamı bilmem şunun adamı bunun adamı geliyor otur gitti. Adamı da tarık hüzünde alır. Yani bu sefer zulmünde onlara muhafakat ve uyumlu geçinme. Bana ne yani ben şimdi başıma şaşmayayım. Mantığı gelişir. İşte bütün bu sayılanlar. Fesadün fiddini. Senin dinine, imanına bozgunluk yapar, ifsat yapar, dünyan bozulsun da dinin bozulmasın diyor. Musibet gelecekse dünyana vursun da diyor, dinine vurdurmasın Allah diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında bize en meşhur, en sahih dualarında ne öğretiyor? وَلَا تَجَعَلْ musibete ف۪ي د۪ينَ Ya Rabbi musibeti dinime, imanıma vurdurma. Yani bela gelecekse, malacana cana gelirse gelsin ama itikadımı bozdurma. Amelimi bozdurma. Haram nasip etme. Dinime musibet, dine musibet nasıl gelir? Ya imanın bozulur Allah muhafaza el üstetin dışına çıkarsın. Ya da amelin bozulur haram işlersin. Namazı bırakırsın, orucu bırakırsın. Bu, bu büyük bir musibettir. Kanser olmaktan beter. Kanser olmaktan beter. Ölümü gözünle beklemekten beter. Namazsızlık. Dinine musibet vurdu işte. Ya Rabbi diyor. Dinime musibet vurdu. Vela tezâli dünyaya kibar <gülüyor> ''En büyük derdimi, gayemi, maksadımı dünya yapma.'' diyor. Ya. ''Ve lâ meblegâ ilmi.'' ''Benim ilmimin ulaştığı noktayı dünyayla sınırlı bırakma ya Rabbi.'' diyor. Bu hadis-i şerif sahi hadis. Çünkü neden? Benim bilgi noktam sadece haberler, reklamlar, açık oturumlar, dolar çıktı, euro indi, öbürü bilmem ne oldu. Bütün bilgilerin, oyunlar, oyuncaklar, diziler, maçlar, haçlar niyatinde senin dünyadan nasibin, bilgin, kültürün eriştiğin nokta, nereye geldin? Eriştiğin nokta hiç ahirete geçmemiş. mebleg elmin ilmin efendim. Zalike min el diyor Kur'an. İşte onlar dünyacıdırlar diyor. Ayet bu. Fa'ri dammen tevla Habibim, bizim zikrimizden, Kur'anımızdan, vazımızdan, nasihatımızdan Bizi hatırlamaktan, Sübhanallah ve la ilahe illallah, la hüle şeriflerden, bizi zikretmekten, yüz çevirenden, yüz çevir. Ayet ya. Vele müridillel hayat et diyor. Adamın derdi maksadı ancak alçak verizil dünya hayatının. Oyunları, oyuncakları, eğlenceleri. Varsa dünya yoksa dünya. Böyle adamların tarafına bakma Habibim diyor. Zengin de olsalar ağa paşa da olsalar. Onların ilim diye... Bilgi diye, kültür diye ulaştıkları nokta işte orada takılır kalır. Ahirete, kabre, bahşere, sırata, mizana geçemez Allah buyuruyor. Ama onlar sonra gerici diyecekler, yobaz diyecekler, kültürsüz diyecekler, gayri ciddi diyecekler. Bugün bana yaptıkları saldırıda oyuncaklarımı izle, elimizden alma. Tavlamıza ne karışıyorsun, damamıza ne karışıyorsun, iddiamıza ne karışıyorsun, piyangomuza ne karışıyorsun, yılbaşımıza ne karışıyorsun? Yılbaşımıza ne karışıyorsun? Linç girişimi yine karşı karşıya kaldık bir hafta. Sağından solundan. Sağda soldan değil. Sağdan da geliyor. Ha, Mevla ne buyuruyor? Habibim onlar zikir istemiyorlarsa ancak dünya istiyorlarsa yüz çevir. Ama onlar bana diyorlar ki sen yanlış yoldasın. Böyle konuşma, şöyle konuşma. Ben aklıma bakarım. Akla göre bunda ne zarar var, ne ziyan Falan falan. İnne rabbeke ve alemu bimen balle'en sebilih. Ve alemu bimen ihtedem. Bu Necim suresinde ayetlerini okuyor. Habibim, Allah kendi yolundan kimin sapıttığını, kimin yoldan çıktığını, kimin hidayette olduğunu Rabbim çok iyi biliyor. Yakında da herkesin önüne saçını dökecek. Amelinin defterini koyacak. Ahiret çok yakın. Zaten kıyameti bekleme hacet yok. Hepimiz her an ölmek üzereyiz. Birkaç seneler sonra çoğumuz yokuz. Onun için da hidayette ereni, ben biliyorum Habibim, sen ne üzülüyorsun ya. Yani üzülmeme elde değil ama ben şahsım adına üzülmüyorum. Anama sövüyorlar, babama sövüyorlar, hakaret ediyorlar. feci, HDP'si bir yandan, PKK'sı bir yandan, FETÖ'sü bir yandan, efendim solcusu bir yandan, sağcısı bir yandan yapıyorlar. Hiçbir şey değil benim şahsım adına. Yani üzülüyorum. Ya arkadaş Allah Resulü'ne niye harp açıyorsunuz? Allah ve Resulü'nü niye gayri ciddi buluyorsunuz? Hz. Ali İbni Ömer, İmam, Hz. Ayşe dendi mi? Niye durmuyorsunuz? Freni patlamış araba gibi. Niye her şeyi aklınıza, mantığınıza vuruyorsunuz? Allah bize din gönderdi. Müslümansanız konuşuyorum tabii. Müslüman değilseniz her yol serbest. Freni patlamış araba gibi gidin. Müslümansanız diye konuşuyorum. Müslümansınız diye konuşuyorum. Ve acıyorum. Ve üzülüyorum. Kültür seviyeniz bu olmamalıydı. Kültür seviyeniz zarlarda takılıp kalmamalıydı. Kültür seviyeniz ahirete tealluk etmeliydi. Sonsuz hayatı düşünmeliydi. Mahşer sırat mizan düşünülmeliydi. Kabirdeki azaplar düşünülmeliydi. Yedi bin sene sırattaki tevkif duraklan, iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek. Bin sene sorgu cevap sırf o hususta. Bin sene. Ya elli 60 sene yaşıyoruz. Bin senede ne sorulacak arkadaş? O da namaz bin sene, gusül bin sene. Sırf doğru bildiğini söyledin mi? Harama helalı dedin mi? Dedim mi demedim mi? Bin sene. Ben ne yapayım artık ya? Ben bin sene da sizin keyfiniz için tevkif olamam. Tamam Ne yapıyorsanız sövün. Gayri ciddi de buluyorsanız bulun. söylüyorsanız da sayın. Nasıl olsa ahiret var. Ahiret olmasa çatlardım derdi efendi hazretlerim. Nasıl olsa ahiret var. Rabbim bile abimim diye. Kim çıkmış benim yolumdan kimi der. E kim çıkmış? E kardeşim burada benim kaynaklarım var hadi sen de bir kaynak göster bunlar faziletli amel diye cevap diye mubah diye göster. Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde mubah değil. Şafii mezhebinde de mekruh. Ama günahla ilgili mekruh, haram şeklinde değil. Yoksa Şafii mezhebinde de çok faziletli bir amel değil yani. Mekruh yine. Bir tane kaynak göster. Ben sana bu kadar kaynak göstereceğim, kültürsüz olacağım. Sen bana bir tane kaynak gösteremeden efenin bana sövüp sayacaksın, hakaret edeceksin. Neydi mene hakkın mı? Sen dini otor eder misin? Diyanetin kitabını ortaya koyuyoruz. Haram diyor. E, Karaman sizin hocaların hocası. E, sizin diye Karaman'da Hanefi'de Hanbeli'de haram diyor. Altta kendisi niye haram oluyor ya diyor ayrı dava. Ama Hanefi'de Hanbeli'de haram olduğunu üste söylüyor. Hani şimdi bunlar karakolda doğruyu söyler. Mahkemede şaşırır. Ayrı dava. Ama haram olduğunu söylüyor kitabın. Yani Hanefi'de falan haram değil demiyor bak. Hanefi'de haram diyor. Hanefi ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Hanbeli ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. Maliki ne demek? 1200 senelik cumhur ulema. E demek mekruh diyor. Mubah demiyor ki. Ya dört mezhep cumhur ulema. Bir tane buna faziletli amel diyen yok. İşte doğruyu söyleyebileceksek vaaz yapacağız. Yanlarına da gidip görüşebiliriz. Ama yani yalakalık yapacaksak Allah muhafaza, ahiretin ifsat edersin evladım diyor. Ben hocayım, hacim diye vaaz nasihata kalkma diyor. Yani ben sana nasihat ediyorum diyor. Cehennemde cehennem köpekleri parçalar diyor hadis-i şerifte. Cehennemin köpekleri parçalar diyor. Hocalara söylüyor bunu. Hocalar din adına konuşanlar eden. Hiç şu asabuna bulaşmadan iş yaparlar. Ve kalu Bunun en ufak zararı ne olur diyor. Yani gideyim, görüşeyim, nasihat edeyim veya işte hediyesini alayım, ne var ne yok. En de gelen izakabilte kabul edersen hatta yağm hediyelerini bağıştan ve tefaate faydalanırsan min dünya dünyalarından menfaat edersen ehbebtehum onları seversin diyor. Tabi burada kimlerden bahsediliyor? Kur'an'a sünnete muhalif şekilde zulüm yapan yöneticilerden bahsedeceğim. Her yönetici zalim midir? Değildir. Her yönetici Kur'an'a sünnete muhalif midir? Değildir. Her emir, her sultan, her padişah, her devlet yetkilisi öyle midir? Değildir öyle denebilir mi ya? O zaman battık zaten ya öyle şey. Onu kim anladı ki böyle? Yani son Osmanlı dönemindeki Mübareklerin adaletleri, takvaları, hidayetleri, ilimleri, irfanları, zikirleri. Daha en yakında Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin Evliyaullah'tan olduğu keramet sahibi bir veli ya padişah. O zaman alimleri sapıtmış, padişah evliya yani. Sultanahmit dönemi alimler sapıtmış ya. Namaz kılmıyorlar. 600 alim diyor Alâheder Efendi Hazretleri. Meşihatta şimdiki diyanet demektir. Osmanlı'daki meşihat. 600 alim diyor, 6 kişi namaz kılardı diyor. Öbürleri de şu anda öyle bir müftü falan yok ha. Şu anda öyle müftü, reis, diyanet falan çıkmaz. Osmanlı meşihatındaki alim seviye çok yüksek. Osmanlı meşihatında yani. 600 alim alimdik diyor. Altı kişi namaz. Fatih Cami'nin direklerinin her bir direğinin önünde bir alim. Ders okuturduğu ve vardı namaz yaklaştığımı hepsi çıkarlardı diyor. Onun için zaten bazen yöneticiler... Alimlerden bin kat daha takva olur. Yani Sultan Hamid döneminin ulemasına baktığımızda Sultan Hamid'in onlardan bin kat daha takva sahibi olduğunu söyleyebiliyoruz mesela. Hazreti Fatih için o takvayı söyleyebiliyoruz. Yavuz Sultan için söyleyebiliyoruz. Yani birçok padişahımız için. Birinci Abdülhamid. O da mübarek veli. Rasulullah A.M.'ye yazdığı şeyler razan üzerinde hala duruyor. O kadar ulema evliya nasip olmamış. Padişah nasip olmuş o beyitler. Ya Resulullah Efendimiz'in huzur mübarek kubbesinde onlar yazıyor şu an hala şu an duruyor. Yani düşünsene makamlarına kadar yüksek padişahlarımızın. Onun için yani e, şeye biz yöneticiler her yönetici zalimdir diye bir Adaletli şey yok. elini öpmek de sünnettir diyor. Tekviliyedil alim ve sultanil adil sünnettir. İlmil amel eden alim bir de adaletli sultanların elin öpmek sünnettir diyor. Yani hadis-i el ihtiyar kitabında Hanefi fıkında geçiyor. Ondan sonra e, hadis-i şerifte yine diyor ya? Sultanül Adil, yedi kişi mahşer günü, e, güneş tavan boyu yaklaşınca Allah'ın gölgesinde gölgeleyecek. Bu yediden birisi de el-imamül Adil, adaletli, kendisi için istediğin, için de isteyen, kimseye zulmetmeyen, haksızlıktan istinab adaletli devlet reisleri, o gölgeye girenlerin ilkidir. Mesela duası kabul ondan zatları sayıyor, Hadisler sayıyor yani. Duası makbul insanları falan. Mesela bir madde dua e, i̇mam Adil. Adaletli yöneticilerin duası asla reddolmaz diyor bak. Yani onun için öyle alimler var ki yöneticiye gittiği zaman ondan dua istiyor. Efendim dua buyurun diyor. O diyor ya olur mu diyor biz diyor bu devlet görevindeyiz falan bizim diyor ya sıkıntılı bizim işler falan diyor. Ama o evliya diyor ki mesela Efendim oğlum siz adaletle iş yaptığınız için diyor. Hadiste sizin duanız kabul olduğunu söylüyor. Siz bize dua edin diyor. Böyle de yöneticiler var. Yöneticilerimiz var. Olmuş. Şu anda da var. Var çok takva bir idareciler var ya. Yani. Herkes efendim helal aram dümdüz gitmiyor. Bürokrat da var. Yani hakikaten kendilerinden dua istediğim. Bak bizzat istediğim yani. Duası makbul olduğuna itikat ettiğim. insanlar da var görevde. Bunları da yok diyemeyiz demeyelim. Dersek olmaz. Kıyamete kadar Allah'ın mülkünde mutlaka el-i sünnet müttakı insanlar olacaktır yani. Ama tabii ekseriyet, e, genel manzara e, yöneticiler nereden geliyor? Bürokrasi, bürokratlar <gülüyor> enniatında bu alttan çıkıyor. Halkın geneline baktığımız zaman manzara umumiye şahane ortada. Onun için yani genelde takvalık var. Genelde haramdan sakınıyorlar diye bir durum şu anda umuma hitaben toplum adına konuşulacak durumda değiliz. Maalesef. Maalesef. En büyük haram cemaatsiz namaz kılmak zaten. Namaz kılanların bile yaptığı en büyük harama cemaata gitmiyor. Camiler boş yani. Daha ne konuşalım? Daha ne konuşalım yani? Namaz kılanlar da cemaatla kılmıyor. Daha bunu neresini konuşalım yani? Nereden kurtulacağız yani? Bir yerden kurtulamayız. Onun için, yani bir insan bir yöneticinin dünyalığından faydalanmaya başlarsa gayri ihtiyarı onu sever. Niye sever? O adam kalsın diyor. ya. Bu adam rüşvet diyor. Olsun ya bana da yediriyor. E faiz diyor bana da yediriyor. E, haram yapıyor. Yapsın bana ne ya? E ne oluyor? E ben ama hizmet ediyorum. Bizim kurs var. Çok talebe okutuyorum. Lan bu talebe bu haram parayla yedirdiğin talebe azar ya yazar. Efen iki tane zengin, ortak ihvan oldular. Senelerce efen sene yalvardılar. Ne olur şu talebelere yardım edelim. Zekat veriyorlar. Kabul etmiyordu. Sadakalar kabul etmiyor. Öbür FETÖ, METÖ. O zaman da FETÖ var. İzmir, Bornova da o zaman FETÖ. Hepsi adamların peşinde gözüyor. Sabaha kadar yalvarıyorlar. Oğlum bize hep para verin. Para. Himmet parası. Bunlar da efen yalvarıyorlar. Ya sen bu kadar talebeniz var fakir. iki kuruş. Kabul buyurun. Cık. Niye? faizleniş iş yapıyorsunuz diyor kredine faizle. Nerede var böyle bir şeyh ya? Nerede var böyle bir hoca? Maalesef. Onun gibi de yok. Onun etrafında da onun gibi adam yok. Ona uyan adam da yok. Ne yapacağız şimdi? Helal aram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım diyor herkes şimdi. Ama mübarek senelerce adamlara dedi ki bütün faiz ve kredi işlerinizi tertemiz ettiğinizin Kesin bana Allah için söz verin ve getirin rapor getir bitti. Kaç sene bile oldu adamlar hep geliyorlar haftada sohbete. Diyorlar efendim işte bir bankayla bir takıntımız kaldı. O da bitmek üzere falan. Kaç sene çünkü kolay bitmez bir kredi işleri. Ondan sonra da yine paralarını almadık. Sadaka. Niye? E dediler ki ya tamam faizle işimiz kalmadı. Sıfırladık. Yeni tem yeni kazanç. Ya mucize, cedit gün yeni geldi yeni bir şey. Dedi dedi ki kadın çalıştırıyorsunuz erkeklerle karışık. Kadın erkek bak erkek kadın aynı ortamda şeycildiler böyle ne diyorsunuz? Dokuma tezgahları ama büyük zenginler. O iş de zor. O işi de düzeltene kadar yine kabul etmedi. Ben dedi sizin faiz karışmış, kadın erkek birbirine karışmış ortamlardaki yani çünkü birbirine avret oluyor çünkü efendim yüzü avret değil ama başı açık. Efendim kolu açık. Sen sana çarşaf gi giydirip de çalıştıramazsın. O zaman avret yerine bakmak haramış deniyor en azından. Ortamı da sen sağlamış oluyorsun. Yani bakmak da haramıyor avret yerine. Şu kadın avreti bütün beden olduğuna göre onu konuşuyoruz. E ne yapıyor? E yani o ortamı da sağlayana kadar ya işte biz hani kadınlara acıyoruz işçimiz. Dedi ki bak kadınlara acıyorsanız ben size bir formül öğreteyim. Nasıl? Şimdi bu kadınlar işten çıkacak ya bunların maaşını kocalığına vereceksiniz. Bunlara vereceğiz maaş Allah rızası için. Burada talebeye hayır yapacağına git kadına da evinde otur hanım kardeşim. Çocuğuna bak. Sen de sokaklarda tarumar olma. Ne olacak? Al sana parayı veriyorum. Hoppala. E ben o zaman o kadar işçi almam lazım ilaveten. E sen bilirsin. Yani kadını acıyorsan çalıştırmadan para bağla. Eşini inşa al. Eşini 1400'den çalıştırıyorsun. Kadına da ne veriyordun? İşte neyse şimdiki asgari ücretler 1400'ü en az oldu. Yani o zamanlar 700-600 hala da vardı böyle. Gayri resmi çalıştırıyorlar. Ne tamam. Ekle buna da 1000 daha. Adama çalıştır 3000'e. Bak ne güzel formül değil mi? Kadına acıyorsun ya. Ya hoca beni kalsın ya konuyu kapatalım. Kadına kocası acısın ben diye Hadi bakalım şimdi. E, o zaman yani mesele biz insanlar aç kalsın, aç kalsın, kadınlara ortam sağla. Kendi aralarında çalışsınlar. Mesela bir tezgahlarda sırf kadın olsun, erkek sinek girmesin. Çaycısı da kadın olsun, çorbacısı da kadın olsun. Temizlik işleri zaten kadına uygun. E tamam erkek girmesin. E efendim ustabaşını, ya ustabaşı isteyen yapar. Bütün yöneten ustabaşının hanımı da, hanımı uygun olan birinde kocasını orada muhatap edersin erkek olarak. Bütün raporu, işi gücü o takip eder. Hanımın da muhataplık olaraktan işi alır. Muhasebeye merkeze aktarır. Olmayacak bir şeyler konuşmuyorum. Bunu efenisinden öğrendiğim şeyler yani. Ben de kendi kendime bu kadar da akıllı biri değilim. Yani her şeye karışıyordu mübarek. E çünkü Allah karışıyor ayette. Bakmayın, gözünüzü bu Perde arkasından isteyin. Hep ayet bunlar. Peygamberin hanımı anamızdan ileri anamız sallallahu aleyhi ve sellem feselune mi vera hicab Diyor, sakın bir şey soracaksanız Ayşe annenize giderken böyle fetva soracağım Ayşe annemizden. Ayşe annemiz çok alim. Tamam, alime, allame perdenin arkasından. Öyle bakamazsın diyor. Kur'an söylüyor. E ben ne diyorum yani şimdi yine? Ben ne diyorum yani? Bu Kur'an'a inandın mı, inanmadın mı? Sana sana benim sorum bu. İnandınsa ben sana konuşuyorum. İnanmadınsa, istediğin gibi yaşıyorsun. Zaten memlekette özgürlük var. Ben sana karışmıyorum ki. Ama ben doğruyu da demeyeceksem ne konuşuyorum ki? O için adamın dünyalığından menfaat etmeyeceğim. Bir iş adamım Sana işte zekat veriyor, sadaka veriyor, talebene, kursuna yardım yapıyor falan falan. Sen de buna gidiyorsun, Oh Efendim, başı açık, bacağı açık, sekreterler geliyor şu gidiyor bu gidiyor. Sen buna der misin? Ya bu caiz değil. İnsanlar bakıyorlar, bu hanım da tabii kapalı değil. Kapalı da olsa e, İslamiyet'e göre kadın kadınlar arasında çalışabilir, erkek erkekler arasında çalışabilir. Bu uygun değil der mi? Hoca efendi demez. Niye? Her ondan sonra bozulacak, bir daha randevu vermeyecek. Ne karışıyorsun? işime diyecek. Al paranı da çık git diyecek. Peynirci peynir veriyor ya. Kurslara peynir veren peynirciler var. E peynirciye biri gidip şu işin yanlış der mi şimdi? Demez. Peynirim kesilmesin. Zeytinim kesilmesin zekat sadaka Ramazan'da bana veri ayırıyor bütçeden. He işte onun için diyor faydalanırsan onları seversin ve menhabbehden kim bir kimseyi severse rubutu'l umri onun uzun ömürle yaşamasını ister. O zaman niye ki nemalanıyor ya kesilmesin, yaşasın ve bekai sürekli kalmasını ister bir zarure. Yani bu budur diyor. Bu bir zarure ne demek? Mecburen böyle bu. Doğal olarak yani. Çünkü seni sen, Aman bu adam yaşasın. Niye yaşasın? Bundan para alıyorum. E peki bu adam zalim, haksızlık yapıyor, İşçiye zulüm yapmış, öbürünün şeyini kasbetmiş öbürüne. Ya bana ne? Ben parama bakarım. Bu sefer onun şeyini seviyor. Vefi mehabbeti bak, hayır zalim, zalim birinin kalıcı olmasını vazifesinde, işinde, zengin olarak yaşamasında bunu istemekte ne var? E bana ne bundan istiyorsam ya? Irade fi zulm zulmün devam etmesini istemek oluyor. Kime karşı? Alehayb Allah'ın kullarına adam zulüm yapıyorsa, yanlışlık yapıyorsa sen de bu adamın yaşamasını istemekle Allah'ın kullarına yapılan bu zulüm kalıcı olsun. İni mi inleyenler devam etsin. Bunu istemiş oluyorsun. Bunda ne vardır ve irade-i alem. Alemin yıkılmasını istiyorsun. Alemin karab olmasını istiyorsun. Çünkü efendim Alem neyle harab olur? Hadis-i şeriflerde bu hususlar beyan edilmiş. Eğer ki efendim zalimin bekasıyla e, bir insan bekası için e, zulüm ehlinin yaşaması için e, istekte bulunur, duada bulunursa Allah'a bu, bu kişi bütün bu alemin yıkılmasına dua etmiş olur. Çünkü neden? Zulümle bak şirkle yaşar, zulümle yaşamaz diyor düzenler. Yani. Efendim sallallahu aleyhi doğduğu dönemde en uşaravan vardı. Adaletli bir hükümdardı, mecusiydi. Fakat adil bir hükümdarın zamanında doğdum buyuruyor. Yani mesela ona adil diyor. Ve onun mülkü yaşadı yıllarca. E, ateşe tapıyordu ama mülkünü Allah yaşatıyor. Çünkü zulüm yoktu ülkesinde. Ama zulüm olduğu zaman bir memlekette düzen şirkle yaşar, zulümle yaşamaz. Zulüm onun için feyuşeyin hangi şey yekünü olabilir daha zararlı minhaza bu bu vaziyete düşmekten lit dini din için ve akibeti neticen için sonunun hayırlı gelmesine bundan daha büyük zararlı bir şey olabilir mi? Niye? İşte karışıp görüşmek, menfaatlenmeyi getiriyor, menfaatlenmek efendim zalimin efendim e, veya işte e, haram işleyenlerin, günah işleyenlerin, insanlara zulmedenlerin kalıcı olmasını, iradesini, sevgisini getiriyor. Ve bu hususta efendim dua etme yok. İçinden bile istesen ki bu bu zulüm devam etsin. Çünkü neden? Buradan ben nemalanıyorum. Bu dinini de efsaat eder, akıbetini de bozar. Adamı Allah muhafaza imansız olarak ne, ölmesine sebep olur. Ve yâke, sakın yâke. Sakın, sakın, sakın. Bak neler söylüyor. Neden sakın en yehdâke seni aldatmasından şey uşşşeyâtîn şeytanlar sana vesvese verirler süsleme yaparlar. Bu, bu şeytanların yaldızlamaları seni aldatmasın. Evkavlü bazı ninnâse ya da bazı insanların e, sözleri leke sana ne diye bir lef dâle en faziletlisi vel evlâ en uygunu en tehhuze alasın ettiğine ara altın paraları ve dirheme gümüş paraları minhum idarecilerden ya hocaefendi sen niye uzak duruyorsun yönetimden? Diyor şimdi. Şeytanlar da vesvese veriyor, diyor. Bir de insanlar da gelir böyle konuşur diyor. Mahmut Gazali ta. Dokuz sene evvel nasıl her şeyi? Çünkü derler ki sana diyor. Ya şimdi bunlar e, sen en iyisi parayı pulu bunlardan al. Veriyorlarsa al kardeşim al. Ne olacak o zaman? Ve tüferrike sen dağıtasın ha bu paraları beynel fukarayı vermez sakin. Fakir var, miskin var, tekkiye bu kadar gelen gariban var, zavallı var, cemaat var, kurs var, medrese var, talebe var. falan felan falan. Ne olacak? E sen kendine istemiyorsun ki kendim için istersem namerdim. Hani hesabı var ya. E kardeşim e sen al dağıt dağıt. Niye feyin diyorum çünkü onlara bırakırsan parayı. Bu krallar, emirler, sultanlar. Yunfikuna harcayacaklar parayı filfiski fiskı. Fasıklığa vel masiyeti. Günahlara harcayacaklar parayı. E, ve infakuke senin harcaman bunlardan alıp. Ala zuhafe Hani para şüpheli mi haram mı helal mı kar? Ya kardeşim zaten fakire helal. Adam açlıktan ölecek. Sen yeme. Bak bak nasıl fetvalar veriyor diyor şeytan. Ve diyor bazı insanlar seni böyle diyor ayartır diyor. O zaman der ki diyor sen insanların zayıflarına, gariplerine harcasan kral vereceğine, padişah dağıtacağına sen dağıt. Hiç olmazsa bir alim dağıtmış olur. Bir şey dağıtmış olur derler. Sakın ha bu laflara aldanma. allah Teala sana fakire fukaraya, yetime dola miskine talebeye, medreseye para bulayım, harcayayım diye Haramı şüpheyi, efendim, almanı emretmiyor. Çünkü fe innel le'ine mel'un şeytan kat kat'a kesti anâkâ keseyir minennâs Birçok insanın boynunu vurdu, bir vesvese etti. Yani nice hocayı, alimi bu vesveseyle şeytan saptırdı, boynlarını vurdu diyor. Ne demek boynlarını vurdu? Akıbetini berbat etti yani, hoca adam yoldan çıktı işte. Neden? E çünkü ona dedi ki al krallardan padişahlardan helal mı, zulüm mü, gasp mı, rüşvet mi, faid mi? Boş ver. Sen ne olacak? E senin dünya kadar tekken var taleben var. Bunları ne yiyecek? Bunlara sen verirsin. Sonra zaten vesvese, yüves vesvese, Ondan sonra da geliyor e der sana ki ama sen de muhtaksın. Sen çocuğun da muhtaç. Şimdi kızın evlenecek. Damat fakir. Biraz da oraya harcayabilirsin falan. Oradan kendini de harcatmaya başlar. Hazır para var ya. Hazır para olmaya görsün yani. İlle bir yerinden bulaşır. Para durur mu ya? Biz bu konuları çok anlattık fi ihya ulum. İhya-i kitabımda diyorum Ey mübarek gazali. Radıyallahu Çok anlattım. Fatlubu zemmete. Sen diyor daha konuları uzatmayalım. Zaten diyor cübbeli de diyor. Bir ibare iki saat anlatıyor diyor. Onun için sen diyor ki ihya-i ulum İttin'de, Geniş geniş oku diyor. Kaddesallahu sirruhu ve ruhehu Hazretleri. Şimdi vazlık mı yapacaksın, hocalık mı yapacaksın evladım? Dört şeyden sakın. Dördü bitirdik. Şimdi yapman gereken dört şey. Muharebe de dört dört gidiyor. Ne ikmesi? Ya da dördün katlarıyla gidiyor. Birkaç senedir dersi takip edenler sekiz, dört, hep sekiz de vardı. Böyle gidiyoruz yani. Şimdi de bakalım neler yapman gerekecek? Öyle hocalık kolay mıymış, vazlık kolay mıymış? Millete nasihat edeceğim sen. Neye göre çıktın ortalığa? Onun için e, bu dördü de beyan edeceğim buyuruyor. Şimdi efendim dersimiz inşallah verimli olmuştur. İnşallah size dünya ahiretiniz için e, faydalı şeyler anlatabilmişimdir. E, bazı şeylerde kalmakla beraber ne yapayım işte hepsini de yetiştiremiyorum. Mesela burada yine bir misal veriyor. Padişahların mukarreplerinden bir alim çarşıda e, padişaha yakın e, olmayan derviş ve zahit bir alime rastladı. Yanına yana işte Efendi Hazretleri, o derviş ya ona Efendi Hazretleri diyor, ürmet ediyor ilgi gösteriyor. O fakir derviş olan alim hiç onun tarafına bakmıyor. En sonunda o büyük alim, Padişah'ın yanındaki Şeyhülislam'a yakın ayarında büyük alim. Halbuki normalde bütün makam belinde yani istediğine kazıt kadı tayin eder seni. Efendim o ona dedi ki, ya ben seni Allah için seviyorum ve hoca efendi niye bana böyle suratıma bakmıyorsun falan filan. Dedi ben de seni Allah için sevmiyorum. Dedi niye sevmiyorsun? Dedi cemaate gelmiyorsun namazlarda. Niye? Padi ben sarayda Şeyhülislam'ım veya Kazül Kuzat'ım. Ben nasıl cemaata geleyim ya? Çok işim var. Öyle mi de? Ben dedi ümmetin işleriyle uğraşıyorum hocam dedi ya. Bütün devlet işleri benim. Ben dedim. Ben fetvalar veriyorum şunu yapıyorum bunu yap. Peki dedi. Cemaat kimin emrileri? dedi. Cemaatı kim önemli kıldı? Allah'a teal. Peki Allah'ın mühim saydığı şeyden, kulların mühim saydığı şeyleri daha mı öne alıyorsun sen dedi. Bir cevap veremedi. Ağlamaya başladı. O zaman ki alimler de insaflıydı ya. Vicdanlıydı ya. O da tabi kralın yanında mecburen işte hükümet işlerine fetva veriyor, şey diyor, düzen kuruyor falan. Ağladı. Dedi ki ben seni sevdiğim için Allah beni affetsin. Çünkü ben ehl-i sünnet, derviş, zahid bir alimi sevdiğim şey Allah beni affetsin. Sen de bana Allah için kızdığın için Allah da seni onun için affetsin dedi. Çünkü Allah için kızmak da amellerin en faziletlisidir. Anladınız mı? Onun için sen niye kızıyorum sana? cemaati terk ettiğin için kızıyor sana. Allah için kızıyor. O alimde sen niye kızıyorsun bana demiyor. Sen bana kızdığın için Allah seni affetsin. Çünkü neden çok iyi bir amel yapıyorsun. Yani böyle. Alimlerden örnekler verdim size. Zahitlerden, dervişlerden, hakiki velilerden. Öyle mi? Yoksa oho fetva çok. Millet seni kandırır. Hem de yanındakiler çok kandırır. Böyle ihvandan, dervişandan var ya onlar derler ya medresenin unu bitti, şekeri bitti. Ondan sonra derler efendim işte bu kadar fakir fukara geliyor tekkeye efendi hazretleri. Ne olacak? E biraz şu yöneticilerden yöneticilerden biraz para falan istesek derler. Hoca alimler ne dedi? İhder min aduvvike veraten ve min gelme Düşmanından bir kere sakın dostundan bin kere sakın. Seni cehenneme düşmanların değil dostların götürecektir. Eğer dostların sana Kur'an ve sünneti önermiyorlarsa ne buyuruyor alimlerimiz? El aduvul akil evlamin sadiqil gabiyyil cahil. Akıllı dost atasözümüz. Efendim akıllı düşman, cahil ve gabi seni cehenneme sürükleyen dosttan evladı. Bazı kere bakıyorsun düşmanın seni hizaya getiriyor. Sana düşmanlık yapıyor sen de tövbe ediyorsun. Senin e, Sana düşmanlığın eteğinde sen hizaya geliyorsun. Haddini biliyorsun. Ama dostların seni veriyor gaza. Şöyle alimsin böyle velisin. Şöyle diyor sana küran zarar vermez hesabı. Onunla görüş bununla görüş ondan para işte bundan poliste işte. En ne bir de bakıyorsun. Yağcılığa başlamışsın. Hoşaf soğutmaya başlamışsın. Ondan sonra doğruyu söyleyen kalmamış bundan dolayı. Yani, eğer diyor, zenginler mesela. Eğer zengine hürmetli davranıyor bir hoca efendi. Niye hürmetli davranıyorsun? Senden daha mı takva? O zaman takvası için davran. Senden daha malum. İlmi için davran. Nerede öyle takvası abi çok zengin olacak? Peki, niçin buna çok hürmet ediyorsun, eğiliyorsun hoca efendi? Ben tevazı hürmetli davranıyor. İmam Rabbani mektubatta aldı, hadi şerim. Zengine, zenginliğinden dolayı hürmet ederse dininin üçte ikisi gider. Zaten üçte üçün eki yani üçte ikisi gitti mi ne kaldı sana? Hey, durum bu. Onların diyor mallarını yemek, helallığını bilsen bile şüpheye sokar sokarlar, zikir kapılarını kapatır, kalp kasveti kapılarını açar. Allah. İbadetin lezzeti gider diyor. İbadetinden tat alamayacak hale gelir. Ya bize zaten hiç tat alma duyularımız tamamen dumura uğradığı için hiç tat almadığımız için tadın kaybettiğinde farkında olamayız ki. Niye? Adam zaten hiç tat almayan bir adam tadını kaybettiğini nasıl hissedecek? Değil mi? Biz herhalde hiç tat almaya başlamadığımızdan hiçbir sorun yaşamıyoruz yani. Bu ibadet lezzetini hisseden İmanın tadını, halavetini bulan, fark eden insanlar için konuşuluyor bu laflar. Eğer diyor ağanın paşanın zenginin yağcılık yaparak işte neyse onlara emni yapmayarak, nasihat etmeyerek iyiliği emretmeyip, kötülükten ne yetmeyi terk ederek, iyi geçineyim ne olursa olsun menfaat deneyim hesabıyla. Gidersen yemeğini falan yersen daha sonra kalk teheccüde bakalım kalkabiliyorsan. Kalktığında da bakalım yap bir dua Allah'ı böyle görür gibi yakıyla yapabiliyorsun. Çünkü neden diyor? Bütün menfezleri kapatır diyor. O yemekler diyor. Dervişliğe devam arkadaşlar. Ben bu kadar kitap okudum. Hayat mektebini de bitirdim çünkü. Üç kere hapishaneye girdiğime göre hayat mektebini de bitirdim. Daha ne olacak? Sizin askerliğinizden fazla hapish yattım. O zaman benim anladığım bu ki işte fakirullah, garibullah. Allah'ın garibi, Allah'ın fakiri, Allah'ın dervişi böyle devam edip gideceğiz. Çok böyle bizim yağlı şeyli sofralar bizi açmaz. Bizi açmaz. Onun için dikkat edeceğiz. Yani şimdi bir e, dün bir mesele zuhur etti. Onu da ilan etmem icabet. Bundan sonra efendim siz de kaç sayfa bir şey çıkarıyorsunuz mübarek adamlar. Bu millete bu kadar sayfa anlatılır mı ya? Tabii bu rabıtayı kabul etmemek bir adam ehl sünnetten çıkarır mı? Çıkarmaz. Tarikatı kabul etmemek ehl sünnetten çıkarır mı? Çıkarmaz. Bak doğruyu konuş almışım. ehl sünnet üst kimliği başka bir şeydir yani. Tarikat biraz daha özele girebilir. Ha tarikatın şu tarikat bu tarikatı konuşmuyorum. Genel anlamda tasavvuf ve tarikat kabul etmiyorum dese yine ehl sünnetten çıkmaz. Ama kerameti inkar etse ayetle sabit olduğu için ayette hadisle kerameti inkarda sıkıntı çıkar. Ama tasavvuf böyle kurumsal müesseseleşmeye falan falan kabul etmiyor. El çıkmaz. Çok istifadesi az olur. Mahrumiyet yaşayabilir. Manen ama şey değil yani. El hüsnetten çıkmaz. De bazı Müslümanlar Allah her yerdedir diyor. Bazıları da Allah göktedir, arşın üzerindedir diyor. Doğrusu hangisidir demiş. Sual soran. Ee, cevap bu konu asırlardan beri tartışılıyor. Hoppala. Allah ne yerdedir ne göktedir. Allah mekandan münezdedir. Hiç tartışıldığını bile du ilk duyuyorum. Tartışılıyor. Vehhabilerle ehli sünnet arasında tartışılıyor. Ehli sünnet içinde böyle bir tartışma duymadı. Asırlardır tartışılıyor ama mutezile bir şey der, cebriye bir şey der, şia bir şey der, vehhabi bir şey der. Her şey tartışılıyor zaten. Kur'an bile tartışılıyor. Eksik mi fazla mı diye şia eksik değil. Ama eli sünnet içinde böyle bir tartışma var mı dört mezhepte? Maturide eşaride var mı? Yok. Tartışılıyor. Kimse de bunu halledemedi. Aha. Ya nasıl bir İslam dini ki? El ve ekbeltü leküm dineküm ve etbebtü halik nimeti. Kur'an ayetiyle veda haçında nazil olan Rabbimizin vahyiyle dininizi kemale erdirdim ve tamamladım buyrulan bir din. 1400 senelik yani veda ile 1400 küsuru da var. Bu kadar senelik bir dinde bu kadar Rasulullah sallallahu aleyhi ve dini getirmiş. Sonra bu kadar yüz bin sahabi, sonra bu kadar müçtehid, tabi'in, tabi'i tabi'in falan falan falan. 1400 küsur senedir, milyarlarca ulema evliya. Allah mekandan münezzehtir, neyse kemizli, hiçbir şey Allah'a benzemez. Gök yokken Allah neredeydi, arş yokken Allah neredeydi? O zaman arşı sonradan yarattığını kabul ediyor musun? Etmiyorsan kafir oluyorsun. Çünkü neden? Arş da Allah gibi evveli yok demiş oluyorsun. Yok arşın sonradan yaratıldığını kabul etmek zorundasın mecburen. Çünkü her şey sonradan yaratıldı ya. Arş sonradan yaratıldıysa arştan evvel Allah neredeydi? Bu soruyla karşı karşı böyle delice bir mantıksız bir duruma giriyorsun. İlimi bırak mantık da kalmıyor. E o zaman fevkiyet sıfatı vardır. İstiva sıfatı vardır. Er Rahman Arş'a Rahman Arşa istiva etti. Bu ayettir. Bu istiva sıfatıdır. Ama aynı kelimeyi kullanmak zorundasın. İstiva kelimesini kullan. Tercüme caiz değil. Allah oturdu denebilir mi Arşa? Haşa vekel. İbn Teymiye kafası benim indiğim gibi iner diyor minberden. Allah kendi inişine benzetti. Allah da diyor ki Kur'an'da benim mislim hiçbir şey yok. Nasıl olacak benim gibi iniyor? Nasıl olacak oturuyor? Oturmak bize mahsus. Allah rahman, rahman Arş'a istiva ama istiva bir Allah'ın istiva sıfatıdır. Hükümranlık hükümranlık tecelliler yağdırması arşı o yüce arşı emri altında tutması nurlarını vahiylerini oraya yağdırması. Bunların hepsi istivanın manasıdır. Bütün alimler bunu vermiş. Oturdu manası olur mu? Evet abiler oturdu diyor. Peygamberimize de yanında yer ayırmış. Gel sen de otur demiş. Aynen böyle yani. Rivayetler de doldurmuşlar uydurma kurafe ya. E şimdi bu nasıl mana vereceksin? O o, o oturdu desen ne olur Haşa? İbrahimi inkar etmiş olursun. E istiva müteşabiattan dır. Allah sana diyor mu? Hayalim tevilü Tam manası ancak ben bilirim. Biz inandık diyeceksiniz. Hepsi Rabbimizden diyeceksiniz. Manayı karıştırmayacaksınız. Kur'an'da sana müteşabihat oldunuz söylüyor. İsteva müteşabih değilse o zaman Kur'an'da müteşabih kalmadı. E ayet sana söylüyor. sonra ne diyor? Emin tüm mefis seva. Gökte olandan emin mi oldunuz? Tebareke. E gökte olandan emin mi oldunuz? E bu ayetler ne diyor şimdi ha E işte diyor ki de işte gökte olandan emin mi oldunuz? Ya azabı gökte. Taş yağdırıyor kafana işte. Yıldırım yağdırıyor kafana. Azabı gökte demektir. De, anlamıyor musun? O ayeti okuyor. Ben de ona bir rahat okuyorum. Göklerde de Allah'tır, yerlerde de Allah'tır. Gökte olan, eğerde de olan diyor o zaman. Bu ne demektir? Her yerin yönetimi ondadır. Gök yer onu alır mı ya? Haşa. E bunu anlamayacak ne var? Çok okumak icap etmiyor. Benim koca karım nenem biliyordu. Bizi göreledeki zinet nene bunu biliyordu. Mekandan münezze ettir uşağım diye. Yani çok mu okumak lazım? Ümmül Kuray falan mı bitirmek lazım yani? Bu kafaya gelmek için. Şimdi bu meseleyi diyor kimse halletemedi. Ya böyle bir din olabilir mi? İtikadi inancımızla ilgili, Allah'ımızın sıfatıyla ilgili bir konu, Allah'ımızın sıfatıyla ilgili bir konu kimse halledememiş. Bir ilmi cevap değil bu. Bir hoca böyle konuşamaz. Bizim dinimizde hüküm açıktır. Dört mezhef fıkıhta da, itikattaki iki mezhefte de açıktır. Allah Teala mekandan mı ettir. Oturmaktan kalkmakta mı münezzeh Peki sen nasıl fevkiyetsin? <gülüyor> kullarının fevkinde kahirdir. E kullarının fevkinde demek üstte mi demek aşağı? Fevk üst demek. Ama burada alimler diyorlar ki mekan üstlüğü değil mekanet üstünlüğü. Yani güç ve şeref kullarının fevkinde kahirdir. Kullarının fevkinde ne demek söylüyoruz? Biz şimdi bazı şeyler yapıyoruz. Bu adam bu adamın fevkinde diyoruz. Adam onun üstüne mi çıktı oturdu sandalyeyle? Hiç mi anlamıyorsun? Bunun fevkinde bu adam. Ne demek? Mertebesi üstün demek. Fevkinde demek. Çık yukarı üstüne merdiven daya. Ben ben fevkindeyim sen altımdasın mı? Demek. Fevkinde demek. Allah kullanın fevkindedir. Biz fevkiyet sıfatını ispat ediyoruz. İstiva sıfatını ispat ediyoruz. Arşın fevkindedir. Ama arşın fevkindedir ne demek? Kulların da fevkindedir. Ama bu şeref ve İ'tibar, izzet, kuvvet, fevkiyeti, üstünlüğüdür. Yani ne diyeyim sana? Türkçe kısa bir klişe veriyorum hepinize. Buradaki fevkiyet, ulüv. Bir de ulüv sıfatı var. Hüvel <gülüyor> Ali yüce demek. E, yüce demek yüksekte de demek değil. Çünkü yüksek yok ki ona göre. Hiçbir şey yok ona göre. O her şeyi yaratan. Biz onun e, sağında solunda değiliz ki aşağı. Üstlük, atlık sağlık, soluk nereye göre olur? Sen de olursun, ben de olurum. Sen benim sağımda mısın, solumda mısın hesabı olur? E Mevla Teala'nın varlığına nispetle bu alemler yok hükmünde Mevla Teala bütün alemler ona muhtaç. O hiçbir şeye muhtaç değil. O neye göre cihet ve yön tespit edilecek haşa? E diyor işte dua derken ellerimizi yukarı kaldırıyoruz. A -a. O hazineyi gösteriyorsun. Ya Rabbi ve fissemâ rızkınız göklerdedir. Dua hazineleri kabul makamları göklerdedir. Ya Rabbimiz hazinenden ver. Bu Allah'ın hazinesine ele açmaktır. Allah yukarıda diye açmak değil ki. Bak hiçbir şey bilmiyor musunuz? Ona bakarsan da yağmur duasında nasıl? Böyle. Nasıl olacak aşağıda mı? Ne alakası var? Ondan sonra Resulullah sasrı miras gecesi Mevla'ya ne buyurdu? Hıtap etti yani. Aley, e, aleyke, ileyke. kitaplar var. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi Mevla hitap etti. ettehiyyâtül salavat ve tayyibat Ondan sonra. Mevla ile görüştü. Konuştu. Ve sen diye hitap etti. Mevla ona sen diye hitap etti. Tamam. Miraçta. E tamam zaten arşın fevkine çıktı. Arşın fevkine çıkınca sen olur. Çünkü Allah yukarıda haşa diyenlere göre. Peki Yunus aleyhisselam. Nereye indi? Denizin dibinde, balığın karnında. Kaç bin metre dibine indi. Yunus Aleyhisselam balığın karnında namaz kıldı, 40 gün kaldı. Kuranda da sabit, balık onu attı sonra dışar Balığın karnında Yunus Aleyhisselam ne dedi? La ilahe illahe entes Sen, senden başka ilah yok dedi. Allah'tan başka demedi, sen dedi. Halbuki sen kime denir? Muhatabına denir. Eğer Allah Teala semanın fevkinde olmakla mukayyet olsaydı, o zaman balığın karnında ente diye sen denir miydi? O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Arşın üstünde benim gördüğümü o da balığın karnında gördü diyor. Yani aynı tecelliyi aldı demek istiyor. Yani Mevla ile mükâleme oldu. Yunus sallallahu aleyhi görmedi ama aynı muhataplığa e, e, muhatap oldu diyelim. Kitaba muhatap oldu. O zaman sen nasıl dersin ki mekanla kayıtlıdır, göktedir, üsttedir, yukarıdadır? Veyahut bu mesele halledilemedi, nasıl dersin? Bu mesele halledilmiş işte, sana anlatıyorum bütün delil. Ve Rabbul sana son noktayı koyuyorum. Akaid-i emali de, eli sünnetin metnidir. İmam-ı Hazretleri de devamlı ondan alır. Ve Rabbul arşı fevkal arş lakin bila vasvit temekkuni vettisali Arşın Rabbi, arşın fevkündedir. Evet, fevkindedir. Ama... Yerleşme yok, bitişme yok, ayrışma yok, mekan yok, mesafe yok, mesaha yok, yüz ölçüm yokmuş. Le ise ke misli şey. Kur'an okumuyor musunuz ya Allah'ın misli yok. Bu ayet muhkemdir. Müteşabihi bağlar. Arşa istiva etti. Vesair ayetlerdir. Müteşabihdir. Müteşabiye mana veremezse. Müteşabihin mana veremediğine göre... Hünnevmül kitap, kitabın Kur'an'ın aslı temeli manayı çıkaracağı noktası hangi ayettir de diyor, muhkemlerdir. Kur'an söylüyor yine, müteşabi çok azdır imtihan içindir. Benden başkası tevilini bilmez. Bunlar müteşabihtir Peki, niye müteşabi? i̇stevan lukat manalarından biri de oturdu demektir. Allah hakkında da öbür ayette çeliştiği için oturmaz kalkmaz misli yok. O zaman müteşabi oldu. Manayı kestiremedi. Manayı kestiremeyince ne yapıyorsun? İstiva sıfatı Allah için sabittir. Rahman Arş'a istiva etmiştir. İman ettik. Şeklini, keyfiyetini Allah'a havale ettik. Bitti. Ehli sünnet bunu yapmıştır. Çünkü neden? Orada muhkem ayet var. Muhkem ayet ne diyor? Leşeke misli. Misli yok diyor. Misli yoksa hiçbir şey ona benzemez. Oturursa bize benzer. Bize, biz ona benzeriz. Bir yere ihtiyacı oldu. Yani oturdu. Ha, bak sedire oturdu. Ha O zaman... Mevla her şeyi sonradan yarattığına göre. Onlar yokken de Mevla vardı. Kaan Allah. öyle şey Allah var idi. Onunla beraber hiçbir şey yok idi. Hadis-i şerifte. Hazreti Ali'ye sordular. Şimdi durum nasıl? El-an alâ dedi. Ezelde neydi ise şimdi de aynıdır dedi. Allah var hiçbir şey yok. Yani şunu demektir. allah Teala var iken hiçbir şey yoktu da sonra var ettiklerinden sonra Allah'a bir şey değişmedi ki. Yani Allah o var ettiklerinin sağında da kalmadı. Solunda da kalmadı, üstünde de kalmadı, bir şey değişmedi. Biz var olduk ama Allah'a Celle allah celer. ne cihet geldi, ne yön geldi, ne mekan geldi, ne makam geldi yani. Niye gelsin allah Teala değişmekten münezze Değişmek sonradan yaratılanların şanıdır. Hareket, arş titriyor. Arş sallanıyor diyor hadis-i şeriflerde. Mevla'ya titredi diyebilir misin? Haşa. O zaman ne olacak? Mevla üstünde oturuyorsa haşa. Arş titreyince Mevla ne olacak? Tövbe, estağfirullahalazim ve tövbe ya. Asırlardan beri ümmetin uleması arasında iki görüş vardır. Yoktur. Ehli sünnet uleması arasında tek görüş vardır. Sapıklarla ehli sünnet arasında vardır dersen o ikiden de fazladır. O zaman da yine iki yoktur. 72 vardır. Yok diyor sanki ehli sünnet ulemasının içindeki onu kastediyor. Onu kastediyor. Yalandır. Ehl-i Sünnet ulemasında iki görüş yok. İbni Teymiyen bir şey diyor diye İbni Cevzi Ehl-i Sünnet uleması değil ki. Yani onların görüşleri burada hüküm ve tabi değil ki. aleyhi ve sellem kabrini ziyaret et ki sen günahkar olursun diyor adam yani. Bu adam Ehl-i Sünnet nasıl olacak? Evet. iki görüş vardır. Yanlış. Bu görüşlerin birincisi bu tür ayet ve hadislerden anlaşılanı zorlamadan yönlendirme olduğu gibi kabul etmek diyor şimdi. Bu görüşe göre ayetten ne anlaşılıyorsa anlam odur. Yani Allah göktedir. Okuyorum ha. Yani iki görüş varmış Ehl-i Sünnet'e göre. Ehl-i Sünnet'e göre bir görüşte Allah gökteymiş. Ya Allah nasıl gökte olacak? Arş zaten öbür ayetle çelişiyor. A -a. Yani müteşabihleri de birbirine bağladığın zaman müteşabih de müteşabihi bozuyor bunların. Biz diyoruz müteşabih'e mana vermeyin. Sen müteşabih'e mana verdin. Ne oldu? Fis sema dedin gökte. Peki ayette ne diyor? Alel arş, arş üstünde. Arş nerede? Arş göklerin yedi katın üstünde. Bu şimdi hangi kat gökte? Tövbe estağfurullah. Konuştuğumuz lafa bak şimdi. O zaman öbür ayet ne olacak? Arşına istifat diyor. Arş hepsinden yukarıda kaldı. Gökte nasıl olacak o zaman? Ki arşın üstünde de mekan olarak arşın üstünde değil. Mekan olarak arş üstünde değil. Ha, sonunda ben size bağladım. Bağlamadım da bağlayacağım dedim. Bağlamadım. Tek kelimeyle konuşacaksınız. Allah Teala'nın ülüv sıfatı vardır. Fevkiyet sıfatı vardır. İstiva sıfatı vardır. Bak sıfatları kabul ediyoruz. Müteşabihat. Sıfatları var. Fakat bunların manası. Üstlük. Üstlük değildir. Üstünlüktür. Kafanıza kalması için kelimeleri yaklaştırdım. Üstlük üst. Üstlük değildir. Üstünlüktür. Anladınız şimdi? Tamam. Bu kadar. Ehli sünnet tek kelime ehli sünnet ittifaklı burada. Fevkiyeti, mekanetin, la mekanin, mekan fevkiyeti değil, mekanet. Mekanet de demek mekanet şeref, itibar. Ondan sonra efendim. Eee efendim. Uluv. Allah'ın uluv sıfatı. Olmaz mı Allah'ın uluv sıfatı? Ve huvel azim yani. Ali yüce. Yücelik. Onda da bir Türkçe yapalım yine. Klişeler bulalım. Şöyle kafanızda kalması için. Kafanızda hiç kalmıyor. Bak üstlük değil. Üstünlük dedim. İnşallah kafanızda kaldı şimdi. Baya bir Vehhabi'yi susturabilirsiniz bu şeyine. Ondan sonra uluv yücelik. E şimdi bunlar ne diyorlar buna? Efendim e, yine yükseklik. Biz ne diyeceğiz? Ne diyoruz yani? Yükseklik değil, yücelik. Anladın mı? Yükseklik değil, yücelik. Şimdi diyor ki, Ehl-i Sünnete göre diyor, iki görüş var diyor. Bir tanesine göre diyor, yani İbnü Taymiye'nin görüşünü Ehl-i Sünnet görüşü olarak empoze ediyor halka. Bir tanesine göre diyor, Allah göktedir diyor. Bak. Ya bu Ehl-i Sünnete böyle bir göktedir diyen alim yok. Ya millete yanlış bilgi vermeyelim. O zaman açıkça söyle bu İbn-i yeni görüşüdür de kardeşim. Allah-u Ekber kebiyat. Ben zaten bir kitap hazırlıyordum da şey demedim. Allah gökte değil. Kitabımın adı. Ki şu anda Vahabilerin iman şartı ne? Allah gökte olduğuna inanmak. Eğer inanmazsan kesiyor seni. Mesela esirmesi yakalıyor işte Işit. Daesh yani şu anda esirler falan alıyor. Eli sünneti. Ya şiha'ya da, da saldırıyor, el e de saldırıyor. Daha cehennem işte köpekler. Din imanı yok. El-i sünnet adamı tutuyor, Allah nerede diyor. Adam derse ki Allah'ın mekanda münezzeh, adamı öldürüyor hemen gavur olsun, gavursun diye. Ya sen... Hangi ayette var Allah kökte diye bir şey ya? Arşa istiva var. Arşa istiva, alel arşı istiva. Fevka kullarının kullanın fevkındedir. Fevkında diyor. E neyse da elimizi yukarı açıyormuşum. Peki o zaman öbür ayeti okuyalım. Bak senin okudukların müteşabih, benim okuduklarım muhkem. allah Teala bu millete ne buyurdu? Hünne ömür kitap, Kur'an'ın asla esası temeli muhkem ayetlerdir buyurdu. Peki bu adam muhkem ayetlerden mana çıkarabilir. Müteşabihden çıkaramazsınız Allah buyurdu. Kalbi kayanlar müteşabilere uyarlar, araştırırlar, karıştırırlar, müteşabiye mana vermeye çalışırlar buyuruyor. Ayet ya... وَلَنَ ف۪ي قُلُو۪مْ zeyhun Kalplerinde haktan batıla kayma olanlar فَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْ Müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Kur'an'da ayet kalmamış bir alel arşist okuyor bir de fevka okuyor. İki tane ayet okuyor. Var orada 6666 ayet. E peki sen bu ayetler müteşabih. Mevla buyurmuyor mu ki kalbinde eğrilik olan müteşabiye uyar. Ben orada muhkem ayetler indirdim manası açık. E manası açık da ne diyor? Misli yok. Peki manası açıktan diyor? inne ma tüvellûfe Nereye dönerseniz, yüzlerinizi nereye çevirirseniz Allah'ın tecellisi e, kabulü oradadır. Allah'ın zatı hiçbir yerde değil. Bak nereye çevirirseniz? O zaman göğe çevirmeniz şartı var diyor mu? Eyne ne demek? Eyne neresi? Eynema nereye demek? Tüvellû dönerseniz. Febecu Allah'ın Efendim tecellisi oradadır diyor. Yani göğe dönün diye bir ayet yok. Nereye dönerseniz dönün diyor. Mesela namaz kılan arabanın üstünde nafile namazlar, atın üstünde bineğe kılan binek nereye dönerse kıble orası. <gülüyor> yani, işte. Onun dua yapan hazineyi göstermek için eline işaret yapıyor. Hazine gökte. Mevla gökte olma aşağıya. Ondan sonra Ekrabu makulak bin Rabbi ve sacid. Bu göre nasıl biliyor musunuz? Size bir şey daha söyleyeyim. Aklınızı başınızdan alayım. Uludağ'ın tepesinde secde edenle Ulu camide secde eden arasında Allah'a hangisi daha yakındır? Bir yükseklik meselesi var ya. Vehhabilerin kitaplarını okuyorum. Ben çok okurum Vehhabilerin kitaplarını. Kafayı yemek için. Cevap vereceğim ya bilmez. Bak şimdi bu lafı nereden bilecek? Sakın siz okumayın Vehhabi kapı. Ha böyle fetva verenlere fetva sormayın. Fetva hattına girmeyin sakın. Helal konusunuz. ilminiz bir şeyiniz yok ya. Efendim aynen bütün kitaplarını gördüm. Diyorlar ki Uludağ'ın tepesinde secde yapan Allah'a daha yakın. Niye? 2000 metre yüksekte diyor. Çüş. Vahabilere çüş. Yuh. O zaman Mars'a çıkan daha yakın. Peki sana bir hadis şerif okuyayım sana. Şimdi basit, basit. Namazda kıyam var. Göğe kıyam bir iki metre daha yakın. Ben mesela 165'im. 165 daha yakın olmuyor muyum? Ayakta. Seçti ne bu? 165 gidiyor zaten <gülüyor> yerle eşit seviyedeyim. Şimdi bunlara sorarsan ben ayakta Allah'a daha yakınım. Haşa, haşa. şükür der? Hep 65 fark var. Peki sayı hadiste onlar da bunu kabul ediyor. Ya adamlar çelişki içinde, el-i sünnetin dışındaki hepsi tenakuzattır. Ekrabu <gülüyor> mâ ekûn l'abdû bilrabbi ve sâcid Kulun Rabbine en yakın olduğu yer secdededir. Peki secdede niye en yakın oldu? Ayakta daha yakın. Bir buçuk iki metre var. Hele ki atkami gibi minare kadar adamlar var, ta kadar. uluda ile kafa çatışan adamlar var. <gülüyor> o zaman o secdede nasıl olacak sıfır? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle secdede daha yakın. E hani yukarıdaydı? Ya Rabbi. Ayet okursanız ayet okurum. Hadis okursanız hadis okurum. Müteşya karıştırıp da kalbinde eğrilik olanlar bunu yaparlar buyurduğu üzere. Yani Kur'an ne buyursa çıktı ya. Hakikaten kalbinde eğrilik olanlar bunu yaptı İbn-i ve devamı gelen daiş sürecinde şu anda görüyoruz. Yani Allah gökte demesen kafirsin diyor öldürüyor ya şu an. Namaz abdestini kurtarmıyor. Şimdi bak Onlara göre diyor Allah köktedir diyor şimdi. Onlara göre. Ama ehl-i sünnet diyor bak. Dikkat edin. Ümmetin uleması. Peki. Hadi diyecek şimdi burada bir pay vereyim ona yine. Ben karşı tarafa da pay veririm. Ya ben ümmet dedim ehl-i sünnet demedim. Bir de böyle de bir çıkış yolları var bunların. Peki dur şimdi. Kendi görüşünü aşağıda getireceğim seni. Efendim ikinci görüş. Ayeti yorumlama yoluyla anlama görüşü. Yani tevil. Bu görüşe göre de yine bir, bu bir kuşatmış olma ve her şeye hükümran olma. Ha Bu doğru. Arşa istiva, hükümran olma her şeyi tamam. Doğrusu bu. Anlamındadır. Ancak bunun ötesinde ayet yukarıda olma veya gökte olma gibi bir anlam vermemektedir. Yani. Şimdi bu durumda diyor bu görüşte cihet ve yön yok, öbür görüşte cihet ve anlam var. Dikkat ederseniz, iki görüşte de azamet ve üstünlük vardır. Yani öbür görüşü, Allah göktedir görüşünde de azamet ve üstünlük vardır. Daha ötesini karıştırmanın bize bir yararı yoktur. Dolayısıyla ümmet bu meseleyi asırlardır. Halledememiştir, Halledememiştir. yani itikadımızda boşluk vardır. Haşa. Boşluk vardır. Bundan dolayıdır ki ben size tercih yapmıyorum diyor. Anladın mı? Ya Allah göktedir diyenler Allah'a mekan ispat ediyorlar. Ehli sünnetten de çıkıyorlar. Dinden de çıkıyorlar. Allah'a mahlukatına benzetenler mücessimedir. Zahidül Kevseri Hazretleri alenen, koca Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri bu kadar incelemiş, kitapları yutmuş, alenen söylemiştir. İbni Teymiye mücessimedendir. Ya Allah aşkına benim indiğim gibi iner diyor zaten. Ve göktedir diyor. Mücessimedendir. Ben şimdi size ne diyorum? Bir hoca eğer ha, tarikatı inkar ediyor, rabıtayı kabul etmiyor, rette diyor falan filan. Bunlar adamı el çıkartmaz. Bak söylüyorum. El-i çıkartmaz. Ha geçen yine bir kabak gibi bir şey yaptı. Ben dedi Resulullah'ın mezhebindenim. Ya Resulullah'ın mezhebi mi olur? Resulullah din sahibi, vahid sahibi Resulullah'ın mezhep müçtehidi ayarına koyup da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl aşağı indiriyorsun? Resulullah'ın dinindenim denir. Resulullah'ın dinindenim denir. Resulullah'ın mezhebindenin bir alim der mi? İmam-ı Azam'ın mezhebinden olabilirsin. İmam-ı Şafir'in mezhebinden olabilirsin. Çünkü mezheplerde iştahat hatası da olabilir, savabı da olabilir. Resulullah'ın mezhebindenim diyorsun. Resulullah'ın mezhebinde hata olabilir mi o zaman? Ama mezhepler... Eş şafii de kanaatte bozar. Hani hani de bozar, şafii de bozmaz meselesi. E burada şimdi birinden biri Allah indinde hüküm odur. Ama sen orada Allah indindeki hükmü bilmediğimizden, bir imama tabi olduğumuzdan, onda delillerine tabi olduğumuzdan Allah'la aramızda o müştehit vardır. Hata eden bir ecir alır, doğruyu bulan iki ecir alır ahirette Çünkü burada bir şey yok. O da ayet-hadisten ilmini zorlamış o da. İctihad makamında olduğu için tabii. E bu Resulullah'ın mezhebi olan, mezhep olabilir mi Resulullah'ın? Nasıl olacak mezhep? Resulullah'ın mezhebiyim demek, dört mezhebi inkardır ve reddir. Reddir yani. Dört mezhebin hiçbir adı konuşulmuyorsa, hiçbir mezhebi kabul etmiyorum demek Bu da bir mezhepsizlik demektir. Çünkü Resulullah'ın mezhebindenim değilse ve abiler, yani ben Anefi'ye, Şafi'ye bakmam, ben de ben hadise bakarım. E, hadis İmam-ı Azam sen de biliyor? Sen bir hadis görüyorsun, İmam-ı Azam yüz binlerce, milyonlarca hadis görmüş. Ahmed i̇bn Anbel bir milyon hadis biliyor. İmam Bukhari 600 bin hadisten hazırlamış Sayi Bukhari. Sen yani e, şurada iki hadis bilerek internette Google'a girip hadis bularaktan nasıl helal aramı belirleyeceksin kardeşim? Milletin eline mal vermişler bir de Google vermişler. Gir diyor mezhebi bırak diyor. Ya o hadisin öncesi var sonrası var. Neshedilmiş var. Önce emretmiş sonra yasakladığı var. Kıble bile dönmüş yani. Bu dinin başından sonra kıble bile değişmiş. Mescid-i Yani bu kadar... Helal haram konularında değişiklik olmuş. En sonunda dininizi şimdi tamamladım. Veda haçında buyrulana kadar bu değişiklikler 23 sene devam etmiş. Çünkü o zamana kadar tamamladım diye bir ayet niye gelmedi? Ekmel tü din dineküm. Dininizi kemale erdirin ve etmem tü tamamladım diyor. İşte o noktadan sonra din tamamlanmış. E bu müştehitlerin niye o zaman Ya müştehitlerin ihtilafı dinin aslı hakkında değil, esası hakkında değil. İman şartları belli, İslam şartları belli. Bunlarda ihtilaf var mı? Teferruatta ihtilaf var. Bu teferruatta da onun da bir delili var, onun da bir delili var. Hepsi ayet hadise dayanıyor. Hepsi kafaya dayanmıyor. Eğer ki hadisi bulamadı mı kıyas yapması gerekiyor. Ayet-i hadise yapacak. Onun da ehliyet ve liyakat. Hicri 400. asırdan sonra bir tane müştehit kalmadı diyor ulema. Hicri 4. asırdan sonra. Kaç sene olmuş iştahat kapısının kapanmıydı? Ya şu anda da açık ama Hz. Mehdi gelince <gülüyor> tamam, Hz. Mehdi'ye bir şey demem. Ama Allah tarafından bildirildiği için kendisine. Öbür türlü ilimle okumakla olacak iş mi? İmam-ı Suyut'u müçtehit Şafii içinde müçtehit olurum diye çıkmış. İçinde müçtehit yani. Mezhep müçtehidi değil. Mezhep içi müçtehitler var bir de. O zamanki alimler ona sübkiler mi? Ne? bir alimler ona birkaç sorular sormuşlar. i̇mam Suyuti vazgeçtim vazgeçti demiş konuda. İmam-ı ki 500 tane eser var. Şu anda bu oda dolusu kitap yazmış ezberinden. Unutmak nedir bir şey bilmiyorum. Nasıl oluyorsa bana da anlatın unutmayı diyor. Rehmam-ı Suyut diye perişan etmiş o zamanki dönemin uleması. Yani fıkhın, mezhebin içinde bile müştehit olamamış. Nerede mezhep kuracak? Dört asırdan sonra yani bin senedir bir tane mutlak müştehit gelmedi. Bin senedir. Gelemez. O zamanın şartları, o zamanın kaynakları, o zamanın imkanları, her şey imkanına bağlı kardeşim. Yani o zaman bütün ulema yatağı her yer. Gidiyorsun Resulullah Efendimiz'den iki vasıtayla duyan adamı buluyorsun. Üç vasıtayla duyan adamı görüyorsun. Üç vasıtayla. İsimlerini sayabiliyor. O adamları da araştırabiliyorsun. Şimdi sen kimden duydun? Şundan. O şundan. Bu hadisi duyuyorsun. Bu üç vasıtanın üçünü de araştırıyorsun. Doğru mu söylüyor? Yalan mı söylüyor? Yanlış mı yapıyor? Alzheimer oldu mu? Kafası şaştı mı? Aklı başında mıydı? Yaşlandığında bunadı mı? Takva mıydı? Değil miydi? Cemaatle kılar mıydı? Kılmaz mıydı? Yalanı yanlışı denenmiş mi? Denenmemiş mi? Bütün bunları inceleyebiliyorsun. Sen bunları incelemeden nasıl Resulullah'ın adına o hadisi kabul edip de helal aram diyeceksin? E senin var mı şimdi bu, bu imkanın? Sen hangi e, üç, e, Ahmet İbni Hanbel, 3 raviyle, Bukhari, 3'le, 4'le, sülasiyatları var. 4'le, 3'le, 5'le. Ama o adamları da inceliyor. Sen kimden aldın diye onları da inceledikten sonra o adamdan duyduğunu oraya koyabiliyorsun. Sen şimdi nasıl bunun imkanı bulacaksın? Onun için sen nasıl müştehit olacaksın? Bin senedir Ulema ittifak etmiş. Müşteit yok. Sen kalkıyorsun İbn Teymi İmamu Züfer gibi müşteittir. Ya İmam Zufer'in imamazamın talebesi ve hakiki bir müşteittir. Basra kadısıydı, imamazamın sağlığında kadıydı ya. İbn Teymiye'nin mezeyanları dünyayı geçmiş. Yapmadığı kalmamış yani. Hapsedilmiş. İslam şeriat devletleri tarafından, ulema tarafından efendim zindanlarda öl ölme rağmen iki de bir tövbe ettim diyor çıkıyor. Yeniden tövbesini bozuyor. Allah'ın sıfatları hakkında ileri geri konuşuyoruz, Zatı hakkında konuşuyor. Rasulullah hakkında konuşuyor. Sallallahu. Yani neler etti mi ümmete ya? Neler etti? Bu işi? yakmaları bile fetva verdi. Yakıyorlar bütün insanları ya bu daiş işte. İnsanları, Müslümanları yakıyorlar ya. Yakmak bir şey haram oldu. Hep birbiri hezeyanlar. eden şey Ezeyanlar. Bu adamın görüşüyle Allah göktedir. Görüşü de Allah'a büyüklük atfediyor. Bunda da bir sorun yok. Üme, ulema ikiye ayrılmış. Neye ikiye ayrılmış arkadaş? Maatüridi ve eşari ittifaklıdır. Hepsini kitaplarını okudum ben. Hepsini kitaplarını okudum. Taftazani, akaidi okuduk biz medresede. Eşari'dir. Emali okuduk, ezberledik. Emali, Hanefi'nin metnidir. Hepsini okudum. Fıkhı ekberinde okuduğum, şahri, tahaviyeyi de okuduğum, okumadığım yok. Akaid hususunda özellikle. Maatüridi ve eşari de ittifaklıdır. Tabi bunu kaynaklarıyla bir kitap çıkaracağım inşallah. Efendim, dört mezhe fıkıhta zaten itikatta ikidir ki dört mezhepte ittifaklıdır. Bütün ulema, selef-i salihin, tabihin, tefet-i hepsi ittifaklıdır. Allah Teala oturmaktan, kalkmaktan münezzehtir. Allah Teala cihetten, yönden, mekandan münezzehtir. Allah Teala ezelde ne hal üzereyse çekilden münezzeh. Şimdi de o vasfıları sahiptir ve devam etmektedir. Sonradan yaratılanlarla onda, onda hiçbir değişiklik olmamıştır. Ne zatında, ne sıfatlarında. İtikadımız bundan ibarettir. İtikadımızda boşluk var. Allah'ımızın bu sıfatını bilmiyoruz ve bilemeyiz, kesin kararda veremeyiz demek ehli sünnetin tümünü cerh etmektir ve sünnet ittifakını iptal etmektir. Ha, insan sen olacak böyle bir şey yapar mı? Ben ona mesela bir açık çek verebilirim. Ehli sünnete muhalif bir itikat yapmaz. Bak ona açık çek verebiliyorum. Çünkü biliyorum medresesini biliyorum. Yani ibri değmeyin hiç sevmez. Çünkü neden ben Zaidül Kevseri'yi sevip tebliğ etmeyeyim? Nasıl severim diyor. Madem Zaidül Kevsericis diyor, o keyli sünnet mücettiddir. Yani Zaidül Kevser Hazretleri. bunları ipini pazara çıkartmışından. yani çok o noktada şey. Abdülmetin Hoca, Abdülettin Hoca eli sünnete muhalif bir şey konuşmaz yani misal olur. İtikadi konulardan konuşuyorum. İtikadi. Mehmet Ali Hoca da konuşmaz. İtikadi diyorum bak. Fıkıh ayrı bir şey. İnaç meseleleri. Ha Mehdi yaşıyor mu yaşamıyor mu çıktı mı? Bunlar itikadi konu değil ki Mehdi çıktı mı çıkmadı mı? Mehdi çıkacak mı? İtikat budur. Çıkmayacak dedim mi sünnetten çıkarsa? Ta Vehbi bin Münevbi Hazretleri bütün kütübi i sitede geçen Vehbi bin Münevbi Hazretleri, kendi kitabından Et-Tican isimli tarih buldum. Zülkarney Setti ile ilgili tarih buldum ama aşağı yukarı bütün tarihi veriyor işte. Zülkarney tarihini buldum şimdi. Ha ben bunu İtikad, kıyamet alametleriyle ilgili itikadımız kitabında yazacağım. Konuşmakta anlatmayacağım. Çünkü yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyeyim. Orada kitabın kaynağıyla koyacağım. Ha bu bir ilim ifade eder. Çünkü neden y 104 kitabı okumuş ve hepibin ömür hep yani. Tarif edilmemiş şekliyle. Ha ben orada kaynak vereceğim tamam. Öbürü zaten ne değildi kaynaklı bir şey değildi bir rüyaydı mekte de. Zorladım onu illa bak bak abi işte herhalde işte, işte, işte falan. O 4 saat meselesi. Ama ben o görüşten döndüm. Şu andaki görüşümüze göre efendim e, süreç daha mı yaklaştı daha mı uzaklaştı. Artık o kitabı bekleyeceksiniz. onda da benim de birkaç sene sürebiliyor. Bir kitabı yazayım deyince çok ince yazıyorum. Yazınca da belki 3-5 senede bitiremem. Onu da söyleyeyim elimde şu anda 3-5 kitap hazırda tahsimi bile yapamadım. Bitirdim tahsimi bile yapamadım. Vaktim yok gece gündüz ben çalışıyorum beni meşgul edene de hakkımı helal etmiyorum. Yani fuzul işlerle. Beni efendi öyle buyurdu. Bunu ilimden başka bir şeyle meşgul etmemek lazım. Bunu söyledi. Yandakiler anlamadı ki. E, ilimle uğraşacağız. O da yakındır. Yani detaylı bir şekilde. Zülkar Neysettin nerede? Hangi bölgede? Haritada neresinde? Dünya neresinden tut? Ne zaman patlayacağına göre rivayetler Ama ben şimdi Vehbi ibn-i kaynak verdiğim zaman İskender, Zülkarney seti yaparken üstüne yazmış zaten kullanım tahlinin. Onu bulduk şimdi. Gecenin, ben burada ne diyorum sana? Mars'ı bulmaktan daha büyük buluşlar yapıyorum ben gece burada. Gecenin 3'ü 4'ü oluyor. Ana bir şey buldum diyorum çocuklarda. E, uyanıyorlar ediyorlar. Gerçekten Ubeydil Hoca uymuyor maşallah. Tabii öyle hep bakıyor ne oluyor falan. Ya diyorum Mars'ı ondan sonra efendim ne diyorsunuz kıtaları bilmem şimdi saman yolu zaten bulduk bulduk dediler. Şimdi de diyorlarmış ki yolu hikayeymiş. Daha başka galaksi çıktı. Bunları girebilirim. Yazboz tahtası da. Benim anlattığım rüyaya döndü bunlar. Ama hayatımda kırk sene de vaz ediyorum. Bir kere rüya anlattım. Yani rüyayla bu işler sabit olmaz. Efen sen öyle derdi. E ben orada zaten dedim ki muhabbet olsun. Bu ilim ve itikat inanç meselesi değildir. Dedim. Bak kaydı dinlerseniz kaydı da bulurum. O kelimeleri de saklayacağım. Ha. Ben size böyle inanın demedim. Ama şimdi kayıt buldu. Kaynak geldiği zaman rüya müya batıl olur. Biz Nas'a bakarız. Fas'a bakmayız. Tamam. Fas. Yani yüzük taşı fıs olsun diye bir şeydir. Nas ayet hadisi. Şimdi biz Evliya Allah keşifliya. Şunu gördüm bunu gördüm. Rüya gördüm. Meczubu. Ben görmedim oraya ya. Bizim Tevfik abi gördü. O da acayip. Ama biz onu da yanlış anlamışık. Şimdi Tevfik abinin ne suçu var? Adam gördüğünde bir şey dedi bize. Dört saat. Ben dört saate ona göre mana verdim orada. Şimdi bir de baktım yine dört saat tam tutuyor. Yine dört saat tam tutuyor. Ama mana neye göre tabir. O rivayet bana ne yaptı? Tabirimi anlattı. Bunu tabir edeceksin. Çok merak ettiğim, beklediğim bir şeydi. Burada buluşlarımız devam ediyor gece yarıları. Çünkü devamlı kitaplar bakıyoruz. Kitap bakıyoruz. falan. E i̇şte böyle oluyor tabii. A oluyor. Neden? Ben, beni kıyamet alakadır ediyor. Benim Mars'ta su var mı? İlgilendirmiyor yani. Gezegenler, bilmem ne, seyahatler beni ilgilendirmiyor. Beni ne ilgilendiriyor? Kıyamet ne zaman Ee sen, sen ölünce zaten kıyametin koptu. Ya zaten ben kendi kıyametimi düşünüyorum. O ama ümmete de bazı şeyler bildirelim ki nesiller gelecek, torunlar, zürriyetler cemaatten çok bu cemaatler ölmez. O ölmeden öbürüne aktarır, öbürüne aktarır. Ee Deccal hakkında, Zülkarneyn hakkında, işte Set hakkında, Dağ petrolleri hakkında bayağı bir bilgi yazacağım. Yani çünkü bunları bildirmezsek gelen nesillerde itikatsızlar Yetişir. İşte reformistler de bunları inkar ediyor. E, inkar edince de ne, ne deccalı, ne de abbesi diye Kur'an'ı da inkar ediyor. Yecüc mevcut Kur'an'da geçiyor. Onu da inkar ediyor. Millet dinden çıkıyor yani bu ilahiyatçıların bazıları sebebiyle. Mecburen bunu kayda döküp ayetli, hadisli, kaynaklı e, yazmak icap ediyor ki deliller ortada. el Sünnet'in bütün metinleriyle. Efendim bunu da bu arada demiş oluyorum. E, demiş oldum. O işte 4 saat rüyasına falan itibar etmiyorum ama ne zamana kadar bu kaynağı görene kadar bir mana vermiştim kendime göre. Tabir. Tabirde yanıldım yani. da yanlış demiyorum. Tabirde yanılmışım. Tabir açıktır çünkü tabir her şeye. Ama kaynak geldi mi tabiri yönlendirir. Ona uymak zorunda bırakır. Çünkü buna muhalif bir kaynak daha sahih yoksa daha sahip bir muhalif kaynak varsa onu tercih ederim. Ama başka bu hususta kaynak hiç yoksa gelmiş kaynakla kalırım. Yani aynı şeyi İmam-ı Azam Efendimiz de da söylüyor yani. Kaynaklar çoksa sahabeden birkaç görüş varsa tercih yaparım. Tek görüş varsa ona mecburum diyor. Tek görüş varsa ona mecburum diyor. Böylece e, bu meseleyi de size anlatmış oldum. Bundan sonra efendi kardeşlerim yani e, kimleri dinleyeceğimize dikkat edelim. Kimlere fetva soracağımıza dikkat edelim. Allah muhafaza da Koca arıların, nenelerin bildiği Allah gökte değil, Allah mekanda münezzeh şeyini bile bu hala halledilmedi gökte diyende Allah hürmet ediyor diye konuşan, yazan bir kimseyi dinlemenize ben fetva veremem çünkü itikadi konu. İtikada girdiği zaman ben burada durmak zorundayım çünkü bizim hocalarımız hiçbiri ee, itikada muhalif, el de muhalif hiçbir şey efendisine bağlı hocalarımızdan sudur etmez. Görüş ayrılıkları aramızda olabilir. Yani siyasi nokta olur, ticari nokta olur. Efendim kendi aramızda bir anlayış, farklılığı olur. Geçen de Talio Hoca ile bazı şeyler yaşandı. Ama yine oturduk, konuştuk, ettik. Mesele değil yani. Çünkü itikadi bir sorun olmaz. İtikadi bir sorun olmaz. Yani sen hadis uyduruyorsun, nasıl derim dedi ya. Ee, tabii biliyorsunuz memlekette şu anda Alevi-Sünni çatışması çıkarılmak istendiğini hükümetimiz ve bütün yetkililerimiz beyan ediyorlar. Uyanık olmamızı öneriyorlar. Devam. Ben Alevilerle ilgili konuyu 7-8 sene evvel İbrahim Soy'dan Erdem bana sorduğunda bir saat açıklama yaptım. ilmi. Onu şeyde bulabilirsiniz. Benim Facebook'da. Soru cevaplar. Birkaç program oldu öyle. Birkaç tane. Onlardan birisi Aleviler konusuydu. Yani En az yarım saati geçkindir. o, Sırf o cevap. Geçen günde yine bir konu oldu. Ben ne dedim? İslam ortadadır. İman şartları bellidir. İslam şartları bellidir. Amel imandan mücüz değildir. İnsan namaz kılmamakla, oruç tutmamakla da kafir olmaz. Her zaman konuştuğumuz üzere zaruriyatı diniye ortadadır. İnanılması gereken esaslara, Kur'an'a, sünnet, yani neyse amen tümle, melaketi ve küçük. İnanılması lazım gelenlere. İnanan Müslümandır. Namaz kılmasa da Müslümandır. Oruç tutmasa da Müslümandır. Öyle mi? İnanılması lazım gelenlerden birini inkar eden, ayetlerden bile birini inkar eden kafir olur. Öyle mi? Öyle. Ben de burada dedim Aleviler, ben çok Alevi'de tanıdıklarım oldu. Namaz kılanını da gördüm, Kur'an okuyanını da gördüm. Hapiste de yanında yattağınım oldu. Gardiyanla da, bir tane gardiyanımız vardı dede, Aziz Yıldırım'la çok severdi onu. O dede diye, lakabı dedeydi. Efendim onun da e, Azzebbekir'i sevdiğine, Ömer'i sevdiğine de şahit oldum. Daha birçok konular yani benim de bu kadar çevrem oldu sosyal hayatta. Dolayısıyla efendim ha öyle alevi var ki alisiz alevilik sütü Allah'a inanmıyor peygamber. Ya Allah'a peygamberin inanmıyorsa bu sünni de olsa kafirdir. Nüfusunda sünni yazan, ana babası sünni olan kızını istemeye geldiği zaman seve seve verirsin bir de jiple gelirse zenginse. Ama adam Allah peygamberi e vermiyor. Kur'an'daki hayatları inkar ediyor. Ama sünni diye veriyorsun kızı. Yani sünnilik mi olur? Ya gavurun ne sünnisi olur ne alevisi olur. Sünnilik alevilik İslam içi kavramlardır. İslam için kavram vardır. Yani şunu demek istiyorum. Müslümansa bu konu konuşulur. Zaten Müslüman değilse bunu neyini konuşuyorsun ki? İşte ben dün reddiye yaptım o kadına. Başka dinleri de dedi. Diyanet dedi saygı duysun dedi. Mesela alevilik dedi. Ben reddiye yaptım. Ya sen nasıl alevilik diye başka din diyorsun. Bu olmaz. E şimdi o zaman Kur'an'a, sünnete yani Amentü'ye inanan herkes Müslüman'dır. El i Sünnet'in görüşü budur. Bunun mezhebi, meşrebi, Alevi olmuş, Bektaş olmuş, Nakşi olmuş, Kadri olmuş vs. fark etmez. Çünkü inanç meseleleri ortada. Ama bunların birini inkar ediyorsa zaten nice sünniler var memlekette kafir. Çünkü inanmıyor. Onun için biz laflara, klişelere takılmayalım. Amentü esası bellidir. İnanıyor mu? İnanmıyor mu? Bunlar şahsidir. Alevilere toptan, Aleviyim diyenlere de toptan dam kavuramazsın. Sünniyim diyenlere de toptan dam kavuramazsın. Hadi bütün Sünniler Müslümandır. Sünni ailelerin hepsi Müslümandır. Nasıl diyeceğiz? Niceleri var. En yakınımda bildiklerim Kur'an inkar ediyor. Sünni. Sünni. Böyle bir şey olabilir mi yani? İlmi bir konuşmada böyle toptan pazarcılık olabilir mi yani? Ben bunu söylüyorum. Kafir demek kolay mıdır? Ahmetü'ye inanana, Kur'an'ın her harfine inanana. Nasıl diyeceğiz? Bu ayrı bir şey. Bu konuyu kaşıyacaklarını bana reddiye yapacaklarmış. Neyi reddiye yapacaksın? Aleviler erkafir mi diyeceksin? Nasıl diyebilirsin bunu? Efendi Hazretleri böyle bir şey dedi mi? Ulema'dan, evliya'dan böyle bir şey duyduk mu biz? Hayatımızda duymadık. Oysa Atatürk konusu. Yani sen Atatürk'e hakaret edemezsin. Hakaret etme hakkın yok. Kanunen suçtan bahsetmiyorum. Suç olmasa da hakaret edilmez. İslamiyete göre hakaret yasaktır. Yasaktır. Ondan sonra efendim benim teke teklerdeki beyanlarım var o var bu var. Ben burada Atatürk'e evliya demedim, menbiya demedim. Ondan sonra dindar da demedim. Dindar desem zaten Atatürk'ü derneği benim mahkemeye verir. Niye dindar diyorsun diye. E dindar da demedim. Ama kardeşim hakikatleri doğruları da söylemek lazım. Dedik Elmallah Allah'ım de Efendi'ye tefsir yazdırmadı mı? Buhari'yi tercüme ettirmedi mi? Vesaire vesaire. Şimdi burada biz olanları söyledik diye. Sen efendim yok Atatürk'ü ben tutuyormuşum. Yok efendim ondan sonra. Ya hakaret etme hakkımız İslam'a göre yok zaten. Neyini tutması tutmamasından bahsediyorsun ya. İki tane şalvalı cübbeli bir şey internete attığı zaman İsmaila cemaati karıştı. Hemen haber yapıyor. Halbuki karışan marşan yok ya. Ben İsmaila cemaatinin bütün hocalarını hepsini tanımdım. Binlerce, on binlerce talebesi, hocası, bu fakirin efendim, bir emeğimiz vardır. Hepsi bizim kanalımızdan bir okuma, okutmuşluğumuz vardır. Geride de büyüklerim vardır, hocalarım vardır. Beni okutanlar vardır. Beni okutanlar azdır. Yani zaten bir kısmı da vefat etti. İnsan herkesten okuyamaz. Ama benim aşağıya doğru uzanan süreçte on binler var. Yukarıda tabii, üç beş tane hocam da şu anda hayattadır, bizzat okuduğu Resul hocam başta olmak üzere. Şimdi... Bizim hiçbir hocamızda, hiçbir medresimizde, şey, Atatürk'e hakaret diye ben bir şey duymadım. Duymadım. Hakaret diye bir şey duymadım. İki, Alevilere kafir demek diye bir şey duymadım. Eğer böyle bir şey çıkarsa, uyanık olun. Bu bizim tartışmamız değil. Bunu belli ki üst akıl düzenleyip piyasaya sürecektir. İsmaila cemaatı içeri hocalar birbirine girdi gibi... Şey, Tali hocayla aramızda da çok zannettiler bir şey var. Halbuki biz konuşuruz konuşuruz yine otururuz sabaha kadar da muhabbet ederiz. Çünkü biz eli sünnettiz ve efendiye bağlıyız. Aramızda hiçbir sorun yok hocalarımızla. Ama işte bunu şimdi yapamadılar ya. Yapamayınca işte yine İsmaila e cemaatından Cübbeliye reddiye çıktı. Konu Aleviler Atatürk falan. Tam böyle memleketin en zor zamanında Kur'an'a sünnetede muhalif bir şekilde fitneyi uyandırarak lanete girecek şekilde bir şey yapacağız demişler. Yaparlar yapamazlar mühim değil. Fincan kırıldıktan sonra uyarının faydası yok. Ben hep önden tedbir alırım. Diğer arkadaşlar konuları açma der. Bakalım olursa cevap verirsin. Olmaz. Ben hep önden konuşurum. Mesele kırmadan nasihat etmek. Kırmadan dökmeden. Ben Allah için uyarıyorum. Sakın bu oyunlara gelmeyin. İsmaila cemaatına böyle bir leke vurmak isterlerse bu cemaat bu işlerden münezzehtir. Asla bu cemaat böyle bir efendim, adi basit işlerle uğraşarak millet arasında tefrika, insanları birbirine düşürecek, Müslümanlara kafir diyecek, ondan sonra efendim, e, devlet büyüklerine hakaret gibi, İslam'da haram olan, yasak olan efendim, e, bir konuyu gündeme getirerek cemaatı perişan etmek. Yani açıkçası iç savaşa malzeme. Başka bir şey olmaz. Zaten bu şeyi kaşınacağı söyleniyor. Yani FETÖ'nün darbesi başarılı olacak. ekonomik darbe işte. Şimdi anda ekonomik yaşanıyor. Euro 4 olmuş, öbürü 3.80 olmuş. Yani dolar yani bu ekonomik darbedir. Şu an büyük bir darbedeyiz. Allah hükümetimize yardım etsin. Allah Tayyip Bey'e, Binali Bey, e, Binal Bey e ve ekibine Allah Teala yardım eylesin. Nusrati ile teyit eylesin. Nasıl bu işi düzelteceklerini Allah ilham eylesin. Hayırlı müsteşarlarla istişare ederek bir an evvel çözüm üretmelerini bir müyesser eylesin. Allah canlarına ceval vermesin. Sağlıklarını, sıhhatlerini bozulmaktan muhafaza eylesin Allah'ım. Ben onlara dua etmekle mükellefim. Çünkü şu anda yöneticilerimizdirler efendim. Bu itibarla burada insanlara yardım olacak, olacak yerde işi karıştırıp onları zora sokacak meseleler çıkartmak isteyeceklerdir. Çünkü artık tabii ekonomi de tutmazsa Allah muhafaza. Tabii suikastlar işte birkaç ucundan başından başladılar. E şimdi o suikastlar da nereye kadar gider On da belli değil. Ama ondan sonra da bir de tabanda yani sokak hareketleri istiyorlar. E bu da tabii Kürt, Türk, Alevi, falan bu hep eskiden beri. Tabii Avrupa'nın, İngiliz'in, Amerikan'ın, Mossad'ın şeyidir. Ama malzeme olan cahiller var. Malzeme olunacak zamanda mıyız ya? Aman uyanık olalım. Agah olalım. Efendim provokasyonlara, tahriklere kapılmayalım. İnternette böyle bir konu çıkıyor. Cevap bile vermeyin yani cevap bile vermeyin. Ancak verirseniz İsmaila cemaati hoca efendiler efendim. Asla İsmaila'da böyle bir ikilik yoktur. Alevilere kafir diyen de yoktur. Atatürk'ün e akarteden de yoktur. Cevabınız bu olsun. Genel manada bütün sevenlerim için. Çünkü böyle yani ben böyle gördüm. Ben yalan konuşamam ya. Yani. Hakaret haramdır ya. Bundan dolayıdır ki bu konuları efendim dikkatle ilgilenmenizi. Tabii hepiniz kendi siteleri, şeyiniz internetleriniz var. Bu durumda agah olun. Uyanık olun kardeşlerim. Zarar vermeyelim vatana millet. Hükümetimize zarar vermeyelim yani. Asayiş ve nizamı bozacak şeyler. Hacı hoca da ya görseniz. Sakallı sarıklı da çıksa. Lütfen önüne gelen sakallı sarıklının peşine de gitmeyin yani. Bu işler çok memlekette karışıklık var. Kimisi de saftır. İyiliğine yapıyorum zaten diyor. Halbuki ajanlar onu fiştikliyor. O anlamadan yani herkes ajan değil. Ama işte bir ajan 40 tane safı ne yapabilir? E, memleketi iç savaşa sokturabilir bir ajan. Yani koca Osmanlı'yı yıkan bir Lavrens ajanıdır. Tabii ki Lavrens savaşa girip de harbi kaybettirmedi Osmanlı'ya. <gülüyor> Ama Lavrens Abdül Muhammed İbn Abdülvehhab denen Vahabil'in kurucusu adamı buldu yani. Onu ihfal etti. Onu ihfal etti. Oradan birkaç hoca buldu. Hocalarla şeyhlerle yani kabile aşiret reislerinde etrafına alarak Mekke, Medine, Taif katliam yaptı yani on binleri astı kesti alimleri ve işte 200 senedir metin başına bela olan dahiçin için bütün kuruluşu o noktadan. Lavrense dayanır. Lavrense dayanır. Yani acanın kim olduğu anlaşılmaz zaten anlaşılsa acanlığı kalmaz zaten. Ama gördüğümüz mübarek göründüğümüz saflar var saf. Akıllı anlamıyor ya, anlamıyor ya. Şu anda yani bu işlere uyanık olmazsak Allah muhafaza cemaatimizi de yıpratmak. Bir taştan da kaç kuş vuruyor. Hem Alevi sünni birbirine sokacak. Hem onu birbirine kavga ettirecek, Hem de cemaata darbe getirttirecek. Bak şimdi. E gavurun her türlü işine geliyor. Süt yağından da suyundan da sütünden de. Bak şimdi. Ama akıllı olacağız da Müslüman kardeşlerim. Ama bizim işimiz bu değil. Bizim işimiz de ayet hadis millete. El al söyleriz söylerim. Ama adam satranç oynuyor oynayabilir. Memlekette özgürlük var. E ben ona haram olduğunu söylerim. Adama içkiyi de haram diyorum. içmiyorlar mı? Zinayı haram diyoruz. Yapmıyorlar mı? Bizim cemaatta bile kanbersiz düğün olmaz. Sohbete geliyor adam. Adam şimdi zinayı bırakamamış. Ne yapacağız yani adam? Kavur mu olduk? Yani haram belli, helal belli. Biz fetvayı doğru vermekle mükellefiz. Yani insanlara, özel hayatına müdahale hakkımız yok. Günah yapma özgürlüğü de var. Yani Allah vermiş onu o özgürlüğü. İmtihan edecek ya. Biz ne yapacağız yani? Biz ne dedik? İnsanlara müdahale etmeyin, el hareketi yapmayın, laf atmayın, sataşmayın. Değil mi yani? bunlar hep söylüyorum. Devamlı nasihat ediyorum. Sizin işiniz değil, en fazla adam gelip fetva sorarsa bir cevap verirsin. Durup duran sokağın ortasına kahveye girip de adama satılan çoğun. Ya bu senin işin fesatı artar. O sana bir şey, bu son bir, bir, bir kavga çıkar yani. Bunlar ifsattır. Orada yapacağın nasihattan daha büyük bir zarar getirir İslam'a. İslam'da da caiz kar zarar hesabı var. Bundan dolayı ben sizi Allah için uyardım. Uyarmaya da devam edeceğim. İnşallahur Rahman. Kilisenin en son ve en tehlikeli oyunu. Bakın dinler arası diyalog FETÖ. Kilisenin oyunuydu yani Vatikan projesiydi. Şimdi o kalktı FETÖ'den kurtuluyoruz zannediyoruz ama bak. En son çünkü oyun bitmez. Diyalog oyunu biter başka oyun gelir. Şimdi baktılar ki dinler arası diyalog da tutmadı. Yahudi Hristiyan cennete girecek şeyine getiremediler hocaları. En son ve en tehlikeli oyunu demiş İhsan Şen Hoca vendi. Neymiş o? Sünneti, yani sünnet hadis demek. Sünneti reddeden Kur'an Müslümanlığı. İşte oğlunun eliyle. İşte Bayraktar Bayraktarların. İşte Aziz Bayındırların. İşte Mehmet Okuyanların. Hepsini Yaşan Nuri de buydu. Hepsini topladığın zaman müşterek bir nokta nedir? Kur'an bize yeter. Hadislere ne lüzumlar? Şimdi din arası diyalogda tutmadı. En büyük tehlike şu anda ne diyor? Kilisenin diyor bak. Kilisenin oyunu. Kilise ne işi var ilahiyatta ya? Oho. Hey gidi kardeşlerim. Evliya zannettikleri FETÖ'nün bir eli bir cebi Vatikan'da değil miydi? Onun için bunları finanse eden müsteşriklerdir. Müsteşrikler kendi gavuroğlu şarkıyat ilimleriyle uğraşanlardır ve bunlar oralarda master jaster yapalım derken zehirleniyorlar. Kimine menfaatler vaat ediliyor, kimine şantajlar yapılıyor, kimine beklentiye sokuluyor, kimi de korkutuluyor vesaire. Bir kasetlik canım var, adama bir kasetim var dedim adam e, peygamberi bile reddeder. Öyle de ilim adamlarımız var maalesef. Ulan kaça mal olsun olsun. Ne yapıyorsanız yapın yani. Resulullah'ı inkar edeceğim hadisini Diyemeyecek kapasitede insanlar var yani. Onun için öyle şeyine bakmayın yani. Doçent, prof etikete bakmayın. İhlas ayrı bir şey. Onun için hadisi reddeden ilahiyatçılar şu anda var mı? Televizyonlara çıkanların çoğu hadisleri ediyor Bu hadis Kur'an'a uymuyor diyor. Halbuki Kur'an'a uymayan hadis olur mu ya? Hadisi anlamaya çalışmıyor. Şerlere bakmamış. Ve bütün hadisleri Kur'an'a uymuyor diye reddediyorlar şu anda. Bütün hadisler. Allah Teala cümlemizi amel etmeye muvaffak eyleye, azimlerimizi, işte gayretlerimizi, cehtlerimizi bu ibadete karşı Rabbim artıra, kuvvetli eyleye, Rabbim dünya sevgisine, dünya temayüllerine e, karşı isteklerimizden soğukluk bize ihsan eyleye. Amin. Bir de son 70. kitabımda Salat Devrici ve Salat-ı Münciye kitabımda bir salavat size Okuyamadım. Yani onu da anlatacaktım. Faziletini bildirmek istedim. Onu da bildiremedim. Şimdi bizim de kağıtın yerini değiştirmişler. Hadi bakalım dedi. Bu kağıdı buradan dedi. alanın demiş ya imam, Ondan sonra yok. Kağıtın yeri müsait. Efendim. Acayip bir salavat. Salatı tefriciyeden çıkarılmış kısa. Tefriciye aklında kalmayanların bunun kalması çok kolay. Tefriciye dört satırsa bu iki satır, bir buçuk satır. Fakat özellikleri farklı. Bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in manevi terbiyesine girmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada görmek için salat tefriciyeden alınan diğer bir salat selam. Okuyorum. Sayfa 114'ten başladım. Bu salevata devam edene zahiri, batını, maddi, manevi ilimler inkişaf eder. Ledün ilmi açılır bir defa. Ama devam. Devam da az bir şey değil yani. Cumaları en az 300 olacak. Kısa ama bu. Diğer günlerde en az yüz. Devam demek için bir şey. İyi ki bu şekilde okuyan kişi Allah-u Teala'ya manen takarruf kazanır. Yakınlaşır. Manen. Üç. Böylece Resulullah S. Hazretleri'ne vuslat elde edilir ki buna devam eden Resulullah S. Hazretleri'nin ruhani terbiyesinde olacağı zikredilmiştir. Muhammed Hakkı Nazilli Hazretleri Hazinetül Esrar sahibi, Alaedir Efendi Babamızın kaynak kitabı. Hicri 1261 senesinde yani 1265. Şimdi 1438'deyiz. Göre, 200 seneye yakın. Medine-i Münevvere'de bulunan Medrese-i Mahmudiye varmış o zaman Medine'de. Şimdi bir şey kalmadı tabii o eski eserler. Medrese-i Mahmudiye'de pazar günü kuşluk vaktiydi. Ehli esrardan olan yani esrar <gülüyor> afyon değil yani. Esrar manevi sırlar. Yani manevi sırlardan olan sır sahiplerinden olan Şeyhim ve senedim Şeyh Mustafa el-Hindi kutu sesle uzağa geldi. Allahu Teala ve Resulüle Sallallahu Aleyhi ve Sellem manen yakınlaşmak için ledün ilimlerin inkişafı için bana bazı havas ve esgar öğretmesini istedi. Bana bazı hususi bir zikir bir şey öğretti. O da bana dedi ki Ayetel Kürsi oku. Ayetel Kürsi'yi ne zaman okursam peşine bu salavatı oku. Ayetel Kürsi ile bir olursa acayip tesiri artıyor. Ayetel Kürsi'den bu salavatı oku. Dedi ki ben dedi Şeyh Abdurrahman Haydar Abadi'den, o Mevlevi celal Tün, o İbrahim Han sahipten, o Seyit Han sahipten, o Seyit Hasan Rasul-i Numa'dan kattes olaslarım silsilesini saydı. Yani salavatın, tek salavatın bile silsilesi var. Hangi meşayihtan geliyor yani? Dedi ki, meşayih buyurdu ki evladım, Mustafa Hindi Hazretleri Muhammed Hakk'ın Nazili Hazretleri'ne söylüyor. Eğer sen ayet-el ile birlikte bu salatı okumaya devam edersen, manevi ilimleri ve sırları bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den almaya başlarsın. Bu işler başka işler. Ve nihayet onun ruhani olan terbiye-i Muhammediyesinin dahilinde olursun. Yani seni manen yetiştirir. Resulullah Efendimiz ruhaniyeti bütün hepsini kaplamış. Buyurduktan sonra ihvandan birçoğunun ismini saydı. Dedi ki bu husus mücerreptir, denemiştir falan falan falan. İhvan bunu yaptı. Tecrübeyle ilimlere Erdi. Ey oğulcağızım dedi. Doğuya istersen git istersen batıya git. Eğer yeşil kubbe gözünün önünden kaybolursa dedi yeşil kubbe ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kubbesinin meydanındayım. Bana rabıta et hemen kaybettiğin feyzi tekrar kazanırsın. Bunun üzerine ben de ellerinden öptüm. O da bana dedi ki hadi sana icazet verdim bu selevattan. Hayırlı mübarek olsun. Dua yaptım. Sonra ben Ravza-i geçtim. Ravza-i Mütahra'da mücavirler var. Yani şimdi de var dervişlerden Medine'de yaşayan gariban. Resulullah'ın aşkıyla orada kalıyorlar ölmek için. Mücavirlerden dört beş kişiye dedim böyle böyle bir salavat öğrendim bugün özel. Onlar da bu fakirden icazet istediler diyor. Ben de kendilerine çarşamba günü öğleden sonra izni icazet verdim. Yani onlar saatteni bile kayıtlıyorlar. İcazeti şu dakika şeyler. Yani ciddiye alıyorlar bu işleri tabii ki. Derken işlerinden biri perşembe günü kuşluk vakti çıka geldi. O benden icazet alanlarda. O sırada ben kabri münife müteveccih vaziyette kumlukta oturuyordum. Kumluk o Osmanlı'nın ilk şey Şu andaki o üstü açık da şeyler var ya. Ona kumluk denir. Eskiden orada mermer yoktu. Yer kumdu. Birinci kumluk, ikinci kumluk denirdi. Yani çadır açıyorlar ya üstten şimdi. Otomatik açılan kapanan çadır kupen hemen önünde. Orada beton yok. Çadır açıyorlar yani. Şimdiki belki gündüz de kalıyoruz çadır. Eskiden geceleri şey derlerdi. Gündüz açarlardı. Gece kapanırdı çadırlar. Yani havayı görürdük. O kumlukta oturuyorum diyor. Yani Osmanlı Mescidi'nin bittiği yer yani hemen. O zat bana geldi dedi ki ben matlubuma, maksuduma nail oldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ile oldum. Bundan sonra o salavat ebediyen terk etmem ben dedi. Manevi ilimler bana inkişaf etti. Ben dedim Allah Allah yani biz pazar günü öğrendik. Adama çarşamba günü icazet verdik. Adam perşembe günü erdi. Biz hala bir şey yok. Dedim. Bir gayret geldi bana diyor. Akşam yatsı namazını kıldıktan sonra iki rekat nafile hacet namazı kıldım. Namazın ardından Kur'an-ı Kerim'den cüzler okudum. Sevabını, enbiyanın, evliyanın, sulahanın, meşayıkın, Ervahını hediye eyledim. Onlar ile Rabbim'in rızası erişmek için tevessül eyledim. Yani yüzü su aracı istedim. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyamda gördüm. Geldi hemen. Bu salavatla meşgul olarak uyudu. Kendisine dedim ki La ilahe illallah inneke Habibullah dedim. Hadi bakalım. Efendimizi görürsem böyle makamına göre konuşmalar serbest. Allah'tan başka ilah yok. Sen de Allah'ın sevgilisisin dedim Resulullah sana sen de bana dedik Eşşşefaatüleke veli ebeveke veli ihvan. Benim de sana ana babana bir de ihvanına şefaatim helal olsun. Dedi. O da bana şefaat sözü verdi. Sonra Allah-u Teala'nın havlu kuvvetiyle Şeyh Efendi'ni zikrettiği gibi birçok manevi haller bulmaya başladı. Bu salavata devam ederek. Bütün bu saadetlere Şeyh'in himmeti, bu salavat-ı şerife'nin berekatıyla nail oldu. O zamandan bugüne kadar ihbandan bir bu salatı bildirdim. Buna devam edenlerin de acayip sırlara nail olduklarını bizzat müşahede ettim. Bu salatta daha birçok sırlar var ama bu kadar işaret sana kafidir. allah Teala beni en büyük ayeti en büyük salat ile birlikte okumaya muvaffak etti. En büyük ayet ne? Atel Kürsi. En büyük salatta bu salattır diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mana aleminde bana icazet ver. Hadi bakalım. Şimdi, e şimdi siz bana diyorsun ki ey cübbeli ne var? Sen icazetli misin? İcazetliyim. Kimden? Muhammed hakı Nazil hazretlerinin kendinden. Çünkü kitabında yazıyor ki, hat ve kalemle icazet verdim. Bu kitaplar okuyan bu hatla kalemle yazımı görerek icazet almış. Sen de diyorsun ki, otoman ben de icazet alabilirim. Alırsın ama kastı okumaktan, roman okumaktan, Haziretü'l-esrar okuma vakfın var mı? Nusratül Cünut kitabından haberin var mı? Çok kültürlüsün ya. Bir şeyde haberim yok tabii ki. Ancak beni beğenmiyorsun. Efendim o zaman benim Türkçe kitaptan almaya mahkumsun bu icazeti. <gülüyor> ya da git Nusratül Cünut'tan Arapçadan al. Bana ne? Alana almazsın diyebilir miyim? Bana özel değil ki bu. Çok muazzam icazet veriyor. Aynı bereket nail olsun diyor. Verdim diyor. Yani mübarek adamış. Diğer ulema meşayih böyle yapmamış bazısı ya. İlla alandan alandan alandan. Bana mı kalandan? Bana kim kalmış ki? Ama yazıyla olanlar öyle hoşuma gidiyor ki. Evet. Onun yazıyla icazet verilen resmini koymadık mı? Acaba? İcazetler bölümünde koysak iyiydi. Yani kendi yazısını da koymak istedim de. Yani sayfalarını koydum yani. Hangi sayfelerde olduğuna dair. Tefriciye icazetlerim zaten var. Hayatta olanlardan da var. Tefriciye'de. Nebili Gamli Hazretlerinden de var. vesaire var. Onda bilmiyorum. Ee, hadd ile icazetleri Osman Ferit Hazretleri icazetlerini yazmış. Muhammed Hakkı Hazretleri'nin hat ve kalemle verdiği icazetler sayfa 24 ve 25'te sayfalarıyla beraber neler yazdığını yazmışım yani. Onun sonra da diyor allah Teala bize ve size bu salatın sırlarını feth eylesin. Beni de siz de buna devam etmeye muvaffak eylesin. Amin. icazette e, hat ve kalem ile tam bir icazetle icazet verdim. Yani bana sağlığımda kavuşmamışım diye evhamlanma diyor. Tam bir icazet diyor. Tam demek onun için söylüyor onu. Anladınız mı? Şimdi bu salatı şerifede daha sen de o sevgili Rasul'e ulaşmak istiyorsan, husul yoluna süratle kavuşmak diliyorsan, gündüz gece daima en büyük ayet-el kürsiyle bu salatü selama devam eyle. Bundan sonra gelip bu salata devam edenleri de Allahu Teala muvaffak eyleye bak. Amin bizi de kattı şimdi duasına. Şu bilinmelidir ki bu salatü celilenin elfazı az yani dilde söylemesi az manası çoktur. Saymaya kalkarsan hesabının niyeti yoktur. Salat selam lafızlar içinde edeplere riayet bakımından mükemmel olup birçok sırlar ihtiva etmektedir. Bu salatü selam 41 100, üç yüz on üç bin yahut daha sayılar üzere okumak isteyen yani ihvan dine az ya da çok okusa da devam şartıyla tarafımdan hat ve kalemle izin ve icazet verilmiştir. Ben burada tabii şu anda hepinize icazet vermedim. Çünkü ben burada kitapta şartlarım var. E i̇şte adam namaz yok, abdest yok, bu okuyup duruyor. Buna ben nasıl icazet vereyim? Ben, ben kitaptan gördümse ben de şart koşuyorum. Oraya. Yani o şartlarla ben onu veriyorum. Çünkü sen el üstüne değilsen Namaz kılmıyorsan öyle olur mu yani? iki tane salat okuyayım, şöyle yapayım, böyle yapayım. Olmaz. O şartlarım kısa benim. Kolay da. Bir de bana dua etmenizi şart koşuyorum tabii. O da kolay ya size. Zaten ediyorsunuz bedava bana ya. Bir kimse Resulullah SAV'nin rüyasında görmek murat edip de terbiyesinin tahtında almayı arzu ederse aşağıda yazılan salat-i gece okuyup ondan sonra uyusun. Gece ve gündüz burada salat-ı şerifi'yi terk etmeden okumaya devam etsin. Salat-ı okumak istediği zaman diğerlerinin yerine bunu okusun. Hani normal Allah'ım salli dilinize alıştırmışsınız ya. Dilinize bunu alıştırıyorsunuz artık. Yani. Salavat okunuyor ya ikide bir. Sallu deniyor bir şey deniyor. Allah'ım salli. Bunu okuyorsun. Peygamber Efendimiz sallallahu lazım hiçbir sellem içmiş herifi zaman hemen bu salat selamı okusun. Hani adı geçince okuyunca da bunu okusun. Ancak hangi salat-ı okursa okusun. Huzuru Cenab-ı Risalet Penai'de bulunmuş gibi rabıta üzere okuyup kalbini başka işlerle meşgul etmesin. İşte zurnanın zırt dediği yer. İhlas. Ahet-el ile beraber okunacak Salat-ı Şerif. Yani her ahet-el zaten okuyoruz ya namazlardan sonra. Peşine bir kere okuyalım bari ya. Bir de uyumadan illaki okunuyoruz. Zaten ahet-el okuyanın uyumadan kendi evi de korunur. Yanındaki komşunun evi de korunur. Hadis-i şerif saittir ve duveret nehalu. Etraftaki daireler ve evler de korunur. Yani atıyorum zaten okuyun yani uyumatan ev. Hem sünnettir hem müjde var. Sayfa 119. Bu salavat-ı şerife sayfa 119. Allahu salli ve sellem aleyhi ve sellem Muhammedun aleyhi ve Muhammedin. Fi kulli lam'atin ve nefesin bi kulli ma'lumin lek. Kefericiye bunun 3 katı. Ak olaysın ha tefriciye'nin işleri ayrı o 4444ler şeyler o ayrı bir şey ama bu da manevi ruhani terbiye ve şefaat rüyanda gelip şefaat bile sözü alırsın ha yani hazinetül esrar sahibine hemen o gece oldu mesela e, bana ne olmuyor kardeşim ben ne bileyim sana ne olmuyor ne bileyim nerede tıkalılık var benzin geçmiyor damarın mı tıkalı kan gitmiyor ben ne bileyim arkadaş senin röntgenini mi çektim herkes kendi hesabına tevbe etsin istiğfar etsin. Yani bu şeyler bu yollardan geçilmiş. ilk biz geçmiyoruz yani. Bu yollar denenmiş. Çıkmış bu yollar. Sende niye çıkmıyor kardeş? zaman senin ya araba ya benzin ya bir şey bozuk tıkandı da. Yani düzel, düzgün adam olalım. Tevbe edelim. Ve bize de bu Evliya Allah'ın makamlarına bize de bir nasip gelir. Ne var yani? Biz Allah'ın üvey muyuz yani? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetiyiz ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye kaybedelim yani bu müjdeler? İnşallah Rahman Bunu da size Okumanız için tavsiye ediyorum. Ve ben size hep hakkı tavsiye ettim. Hep sizi zikre teşvik ettim. Namaza teşvik ettim. İbadete teşvik ettim. Ben size kalkın tam oynayın demedim. Satranç oynayın demedim. Ben size kalkın kavga edin demedim. Bilmem kahveyi basın demedim. Hep çatışma çıkarın demedim. Değil mi? Sabredin dedim. Rıza gösterin dedim. Derviş olun dedim. İyi huylu olun. Ahlaklı olun dedim. Çalmayın, çırpmayın, gasp etmeyin. Yahudi hakkı da olsa, Ermeni hakkı olsa tecavüz etmeyin. Yani biz vatana, millete ne zararımız var ya? Efendim, beni ciddiye almayanların acaba kaç kuruşluk karı var memleketi Kendine karı yok ki o yani. Olsun. Biz bize denenlere takılmayacağız. Biz bu millete, hizmete devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Şehidimiz var, tabii rütbe mühim değil ama yani yetişmiş elemanlar tabii ki vatana, millete tam hizmet edecek. Çağlarında, gençliklerinde böyle... Ee, Hainlerin, PKK, Daesh denen kitapsızların, zındıkların, kalleşlerin, şerefsizlerin efendim kurşunlarıyla şehit oluyorlar. Bundan çok üzülüyoruz. Allah'ın bu kanı durdur ya Rabbi. Amin. Bir daha askere polise kurşun sıkacak. El bırakma ya Rabbi. Amin. Kolları elleri kurut ya Rabbi. Kafalarına bombalar yağdır ya Rabbi. Amin. Mecel bırakma ya Rabbi askere Amin. polise. Müslümanlara Kurşun sıkacak. Takat bırakma ya Rabbi. Bütün Allah. nefeslerini kes ya Rabbim. Ne imkanları varsa hangi petrol kaynaklarının üzerine mi oturmuşlar? Uyuşturucuyu mu yönlendiriyor. Arkasına yardım eden Mossad-ı ya. İngiliz ile beraber Allah'ım kim bunlara destek veriyorsa Allah'ım. içeride dışarıda. Fethi'nin uşaklarından da kim bunlara destek veriyor? Yani Kayseri'de bak orada patlayan e, şöyle, askerlerimiz şehit oldu. Bak şimdi göz altında şeyler var. Yani nereye daha uzanacak belli değil. Hep aklımıza geliyor tabi. İçeriden bilgi ver, paylaşımı olmadan bunlar bu kadar nokta atışıyla hiç şey yok ya. Ne onun adı? Karavana yok ya. Yani. Hep geliyor 12'den isabet alıyor. Nasıl bunlar bu kadar biliyor ya? Hep diyorum ama işte. Bak şimdi bak. Soruşturma ucu bir yere tarafa uzandı şu an. Allah şerlerinden muhafaza eleyip, Ya Rabbi bunların maddi manevi bütün imkanlarını iptal eyle. Ya Rabbi işte sahasında da, efendim, işverenler arasında da, bürokrasi arasında da, muvazzafında da, mütekaidinde de, her kim bu FETÖ'nün işlerinde vatan hainliğine karışmış, bulan zerre kadar bu askerin polisin şehit olmasında veya bu darbe girişme işgalinde payı varsa hepsini kahru, mahru, perişan eyleyip acilen teşhir eyle ya Zararlarını vatanımızdan, üzerimizden deforafe eyle ya Allah'ım Bu şehitlerimize gayık gayık rahmet eyle. Kabirlen nur eyle derecelerini âli eyle. Ya Rabbel alemin. Allah'ım sen onlara da bizlere de ya Rab. Mahşere kalktık da Habibini şefaatçi eyle ya Rabbi Sıratta kolay geçmek, şimşek gibi geçmek nasip eyle. Allah'ım bu şehitlerimiz ilk damla kanlarıyla tertemiz eyle. ile muğfiret eyle. Allah'ım günah bırakma üzerlerinde, kul hakkı da bırakma. Sen öde onlar tarafından. Hak sahiplerini memnun eyle ya Rabbi Çoluk çocuklarında sabrı, cemile, cizil, cezil. Hayırlı uzun ömür, salih amellerle. Cennette ceme ile ya Rabbelahüm. Dünyada hasret kaldılar. Öyle ağlıyorlar, öyle sızlıyorlar. Yani bir tane haberlerde rastlamaya tahammül edemiyorum. ya rastlamaya tahammül edemiyorum. Nasıl ağlıyorlar? aileler çocukları, yetimleri, dulları yani nişanlılar. Ne zor işler. Bu belayı bu milletin başına açıp reva görenler. Allah'ım zerre kadar merhamet etme ya Rabbelahüm. Bu zalimleri ya, ya bu Bu kıyamet günü zulümat içerisinde terk eyle ya Rabbelahüm.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 Dağlar emsali rahmetler halinde şu saatte şühedanın, bu şehitlerimizin kabirlerine dıkhal eyle ya Rabbi. Allah'ım rahmetinden onları mahrum etme ya Rabbi. Mahşer sabahına kadar bu nur ile kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi'le alemin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in ve alâ aleyhi ve sahbihi ve sellem'e Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri El Azim el Jahi ve Allah'ı onun ve onun kabilelerinin yanında. Amin. Subhanallah, Al Aleyhissalatullahi wa sallallahu alaihi wasallam. Rabbil Alamin. Salat ve selam Allah'ın sizi mürceline Muhammed Aleyhissalatullahi wa ve nəgudibik min al nahr. al cennete ve rızvanı k ve nəgudibik min al cennete ve ma ve min ve Allahümme innene neseluke min hayri ma eselike min nebiyyika Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Na'udubike min şerri masta'adike min, min nebiyyika Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve ente'l mustaani aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l aliyyil azim. Allahumme salli ala sayyidina Muhammed'il habibil mahbub şafi'il hulil ve munferic'il kurb ala ve sahbihi sallallahu aleyhi ve sellem. 'Ilmullah. Allahümme innene neseluke min'el hayri kulli 'ajilihi ma alimna ma lem na'lem. Ana a'udhu bika min sharri kulli 'aadin wa ajli ma 'alimna ma ma min qaddafin ja'alha 'alaqan rabbana atina amlan lidinka rahmatan wa hayyi min amrina rushda. Allahumma rabbana lana nurana wa ihfin innaka 'ala kulli shay'in qadir. rabbana ala tusigh qulubana ba'de idh haytaytana wa innaka Allah'ım Rabbana enneke jami'un nasil yevmi la raybe fiinne Allah la yukhaliful mi'aat. Allah'ım ahsena'a kubetena fil umuri kulliha ve ejirna min khızri dunya ve azâbil âkhira. Allah'ım Rabbana atena fil dunya hassena ve fil âkhirete hassena ve qına'a azâbil nâr. Allah'ım salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Fee kulli lemhatin ve nefesin bi'adedi kulli ma'lumin leke. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasafuna ve selamun alel mursaline velhamdülillâh rabbil alemin. İlah şerif ruhü Nabi Muhammed sallallahu ve olsun ve olsun ve olsun ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve olsun vahiyi ve